Oh yeah. Çıkkastı Kainat, bugün 6 Mart Pazartesi, yıl 2017, ay 3, gün 65, Kasım 119. 1438, Hicri-i cemazi El-Ahir 7, 1432, Rumi Şubat 21. Ağaçlara su yürüme zamanı. Üçüncü Cemre, toprağa. Günün şiiri, kim bilir. İlk yağmur damlası düştü, kuru yapraklarına güzün. Ardından kış kıyamet. Dert, hüzün. Alın yazısı hepsi. Kısmet, hayazı, hakışı, geceyle gündüzün. Kim bilir kaç günü kaldı ömrümüzün? Ziya Osman Sabah. Büyük, Büyük saatte, saatte mağrif takvimi. Marif takvimi. Altyazı <gülüyor> an karşı konulmaz emre, gönlüm son cemre sen benimsin ben senin inad gettim ağrına feda olsun uğruna yasla evra kavverna bu Yaslayıp kal kokladığın ten senin, kokladığın ten seni kokladığın ten seni. Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com.tr Ve Açık Gazete başladı Ben Deniz Ömer Madra Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan Ekiple birliktesiniz Emre Gümşer de Bize destek veriyor Günaydın, Günaydın. Evet açılışımızda Uğdi Cem Adalı'dan Son Cemre adlı Şarkıyı çaldık Bugün bir ufak format değişikliği yapıyoruz Çünkü e, Yani şey yok Eduardo Galeano yok. Bugün e, saatli Marif takviminde üçüncü cemre toprağı ve ağaçlara su yürüme zamanı her zaman yani sık sık rastladığımız gibi saatli Marif takviminde e, şeye ait bilgiler var. Anadolu'daki halk takvimine ait. Bugün o konuyu e, gündeme getirmeye karar verdik. Kocakarı suğundan Çaylak Fırtınası'na. ...Anadolu'da halk takvimi başlığıyla... ...Atlas Dergisi'nin Mart sayısı... ...yeni çıkan... ...288. sayısında... ...bu konu işleniyor... ...enine boyuna... ...biz de bunu vesile ederek... şey ...devreye sokmaya karar verdik... saatli Marif Takvimi'ni... ...21 seneden beri... ...tabiat olaylarını... ...halkın ağzından yazan... saatli Marif Takvimi'ni... ...takip ediyoruz... ...ve dolayısıyla da... ...bir şeye de... ...yer verdik... ...konuğumuz var... ...programcımız... ...Kansu Şarman'ı tanıyorsunuz... ...aynı zamanda kendisi... ...Atlas Dergisi'nin editörü... ...yayın yönetmeni... ...ve bizde de... ...Jülven programını yapmakta olan... ...onla bu... ...beş on dakika... ...on beş dakika belki... ...konuşacağız... Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. E, geçmeden önce, ona geçmeden önce hemen e, yalnız şeyi söyleyelim. E, bugün e, tarihte bugüne bakalım. 1925'te bugün takriri hükümken kanuna dayanılarak İstanbul'da Altı Gazete ve Derginin Bakanlar Kuruluyla kapatıldığı haberine e, bir yer verelim. Tevhid-i İstiklal, Son Telegraf, Aydınlık, Sebil-ül Reşat ve Orak Çekiç e, dergileri, gazeteleri ve dergileri kapatılmış. Bir yani tarih tekerrürden ibaret sözünü bundan daha iyi bir şey anlatamaz herhalde. 1951'de bugün Ethel ve Julius Rosenberg'in casusluk davası başlamış Amerika Birleşik Devletleri'nde sonunda herkisi de idam edileceklerdir. Özellikle Ethel Rosenberg, sonradan hiçbir ilgisi olmadığı net olarak ortaya çıkacaktır. Ama bu davada böyle sonuçlanmıştı. 1964'te bugünse de Elaya Muhammed Nation of kuruluşun lideri resmen şampiyonlar şampiyonu Marseus Marse Marse Marse Casius Clay'e Muhammed Ali adını vermiş bugün. Gerisi tarih oluyor diyebiliriz. Bugün e, Anadolu'da halk takvimini konuştuktan sonra ha, bir de yıl dönümlerinden bir tanesi önemli bir şey var. Dünden kalma 5 Mart 1971'de bu, bugün 45. yıl dönümünü idrak ediyoruz değil mi? Evet. Orta Doğu Teknik Üniversitesi jandarma ve komando alayları tarafından kuşatılıp ...baskına burada üniversiteye operasyon yapıldı. Kaçırılan dört Amerikan askerinin aramasıyla ilgili olarak... ...öğrenci liderleri askeri birliklerin başındaki komutana arananların yurtlarda olmadığını... ...askere arama yaptırabileceklerini ancak polisi sokmayacaklarını bildirince... ...bu kabul edilmemiş ve yurtların makineli tüfeklerle tarandığı haberi var yurtlarda 3000 bin öğrenci yaşamaktaydı. Öğrencilerin Orta teknik üniversitesi stadyumuna hapsedildiği, dayak ve işkenceden geçtikleri, yurtların yaşanamayacak hale geldiği ve olayları yaşayanların görgü tanıklığına da dayanarak mucize kabiliğinden sadece üç kişinin öldüğü çok sayıda da yaralı olduğunu, sayısız öğrencinin tutuklandığı, bugüne kadar o sayı bile öğrenilememiş ve bu olaydan sonra da 5 Mart 1971'de oluyor. Tam bir hafta sonra da 12 Mart 1971 Türkiye'nin kanlı askeri darbelerinden biri de gerçekleşecektir. Onun ön hazırlığı diyebileceğimiz bir olayın da yıl dönümü var. Onu da söylemek gerekiyordu. E, tarihte, bugün de bugüne bakacak olursak, size daha sonra, konumuzdan sonra e, e, özetleyeceğimiz şey ve Ali Bilge ile de tartışacağımız şey, Guardian gazetesinin eski yana, genel yayın yönetmeli ve köşe yazarı, medya konusunu yazan Peter Preston, Türkiye'de basın özgürlüğünün durumunun giderek kötüleştiğini öne sürüyor ve gazetenin internet sitesinde eminanan ...Türkiye'nin gerçekliği... ...kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor... ...başlıklı yazısında... ...Türkiye'yi ağır şekilde eleştiriyor... ...basın özgürlüğü konusunda... ...ve... ...bu gerçekliğin... ...kurgudun kendisinden bile... ...tuhaf olduğuna dair... ...çok sayıda... ...derleme, haber ve şey... ...konuşma topladık... ...özellikle... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın <gülüyor> Almanya'nın uygulamalarının geçmişteki Nazilerden farklı olmadığını söylemesi e, herhalde uluslararası alanda çok büyük bir yankı yaratacak bir şey olsa gerek çünkü e, bildiğimiz kadarıyla İkinci Dünya Savaşından bu yana Nazilerin e, zulmünden sonra Almanya bağımsızlığı yani şeye kavuştuktan sonra tekrar özgür bir ülke haline geldikten sonra dünyada duymak isteyeceği son söz herhalde kendilerinin nazi e, uygulaması içinde olduklarıdır. Uzun süre etkisi duyabilecektir galiba bu sözünde. Bence çok yankılanacak bir şey. Bunun gibi çok o, sayıda olağanüstü nitelikte açıklama falan var. Hepsini kapsayabilir miyiz bilmiyorum ama bu hafta boyunca bunları tartışacağımızdan şüphe yok. Neyse biz şimdi işin Hoş tarafına geçelim. Tekrar merhaba, günaydın Kansu. Merhaba, hoş geldin. Evet, nedir bu koca karı çaylak fırtınasına Anadolu'da halk, halk takvimi meselesi? Ee, şöyle, e, biz uzun zamandır Atlas dergisi olarak bu e, Anadolu halk takvimi denilen e, Beşeri Coğrafya mevzusuna yani... E, coğrafyanın insanların günlük yaşamını nasıl etkilediği ile ilgili konuya eğilmek istiyorduk. Fakat e, ne yazık ki bu konuda sizin de e, biraz önce e, programın girişinde söylediğiniz gibi e, servet e, pardon şeyin saatli mar marif takvimi e, yapraklarının e, ötesine geçen çalışma çok az. Evet. E, bu işin içine girince e, biraz fark etmeye başladık. Aslında çok e, kapsamlı e, e, çalışmaların yayınlanmamış olduğunu gördük. Çünkü bu kitap olarak pek hazırlanmamış. Bu konuda en kapsamlı e, çalışma Kogito dergisinin 2000 yılında yanımda da getirdim burada görüyorsunuz. E, takvim zamanın haritası evet. e, çalışması. Çok sayıda makaleden oluşuyor. Çok güzel bir çalışma. E, takvimin Yapayım, her yayınlarının e, Kogito dergisinde kogito dergisinde e, Şimdi neden bahsediyor? Ondan birazcık bahsedeyim ben de. Bu saatli marif takvimlerinin ön yüzünde sürekli görürüz. Berdalacuz, yani Kocakarı Soğuğu, Kuş Geçimi Fırtınası, Bugün Kabak Meltemi, Karakancolu, Sitte-i Sevr, Bahur gibi isimleri. Bunlar meteorolojik olayların ya da bir takım yer olaylarının İnsanların e, zamanı bölmek için ve planlamak için e, koydukları, o döneme koydukları isimler e, ve e, bu takvim yapraklarında bu hava olaylarına dair e, yüzyılların deneyimiyle biriktirilmiş e, bilgiler üzerinden bir takım uyarılar yer alır. Hatta biz onları şöyle biliriz, tam da zamanı aslında bizim derginde onu planlamamıştık ama Mart'a gelmesi çok güzel oldu. Evet, evet. En meşhuru mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırırdır. Bu aslında halk takvimini ta tam tarif eden bir e, atasözümüz. Ama e, işte zevheri de yoğurt isteyen cebinde inek taşır, <gülüyor> e, Samanım varsa marta koy, yoksa koca öküzün derisini arta koy, Karadeniz fırtına, Al pırtını sırtına gibi böyle çok sayıda atasözü var. E, bunlar e, o dönemde e, yapılacakları planlamak. Toprağı ekmek, hayvancılık, balıkçılık, denize çıkmak, hatta göç, daha da e, enteresanı, evlilik gibi olaylarını bile insanlar Anadolu'da e, böyle planlamışlar. Aslında Anadolu derken şöyle bir yanılgıya da düşmek isteme istemeyiz. Çünkü e, bu Antik Yunan'da da e, var, e, Mısır'da da var, e, Orta, Asya'da. Orta Asya'da da var, Yunan'da. E, ...bunlar üzerine bir yazı hazırlamak istedik. Ee, halk Kültürü ve Edebiyat'ın usta ismi Sabri ...bize Eskişehir'den e, Halk Bilimi ve Türkiye Araştırmaları uzmanı e, Ergün Veren'i önerdi. Ergün Hoca sağ olsun çok güzel bir makale hazırladı. Evet okudum ben de son derece e, çarpıcı bilgilerle e, dolu. Çok eğlenceli de bir yazı yani. Evet kendisinin bu konuda Eskişehir'de basılmış bir... Kitabı da var aslında, halk bilim, şey e, halk takvime ve halk meteorolojisi adında. E, orada zaten hani biz dergide 10-12 sayfalık bir yerimiz var. E, buna ayırdığımız fotoğraflarla birlikte elbette Turgut Tarhan'ın fotoğrafları, atlas fotoğrafçısı, çok güzel fotoğraflar kullandık gerçekten. E, o kadar çok şey yazılacak şey varmış ki, hani bunlara hani birkaç de, sayının tamamını ayırsak yetmez çünkü. Ee, yakın zamanda e, folklor araştırmaları, Türk folklor araştırmaları dergisini 1940'lardan 80'e kadar yayınlanmış dergiyi gördüm. Her yörenin halk ile ilgili kendi inanışları, e, kendi uyarıları, e, her, hepsinin kendisine özgü hikayeleri var ve bir de söyleniş biçimleri var. Yöresel söylem oraya da yansıyor. E, ama şöyle bakarsak, Şimdi e, esasen e, Anadolu kültüründe halk takvimi kendisine temel olarak e, kışı almış. Yani şöyle e, hicitler tohum ekmeği alıyorlar. E, antik Mısır Nil nehrini halk takvimini kurmada öne alıyor. E, bu e, antik Yunan'da deniz, e, İç Asya'da da işte bizim ya da Türk kültüründe de kar. Ve kış şartları öne çıkıyor. Onun içinde mesela kışın en sert zamanını e, zemheri günleri ki bunu biliriz. Erbay'ın evet. zamanı diye. E, evet. Zemheri zürefası diye de bir tabir vardır. <gülüyor> zemheri soğuklarında az giyinmiş ama şık olsun snoblara. Evet. Zürefası zü zarifin çoğulu. Zerifin çoğulu. Evet. zürefası devamı da var ama unuttum şimdi yani kış gezer bilmem ne filan diye. Abi şimdi ben de devamını bilmiyorum. Bugün Cemre'nin e, bu üç e, Cemre'nin toprağa düşen 5-6 Mart. Onunla ilgili de programa gelmeden önce biraz baktım. E, Cemre aslında e, Arapça Kor Ateş, Cemr köküründen geliyor. E, birincisi havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşüyor. Hatta bununla ilgili e, İstanbul halk ağzında Reşat Ekrem Koç'unun bahsettiği çok güzel de bir tekerleme de var. Ee, üç cemreye yıldızların oğlu olan üç kardeş tanımlaması yapılıyormuş. Şöyle üç biraderler, Kevakipzadeler. Biri bir havai, biri deryada yüzer, biri hakipaya yüz sürer. Hakipaya ayak basılan Ayağı. toprak demek. Eee Kevakipzadeler de hani bir ulema ailesi var. Herhalde Ulema olduğuna gönderme, hani burada yanılıyor olmuyor. Bilgeler, evet, gönder, evet. E, gönderme olmalı. E, ama çok enteresan gerçekten de e, dönemler var. E, özellikle şimdi biz Mart ayı ile birlikte Hıdır kadar, e, özellikle e, sert kış şartlarına e, uyarıların yapıldığı bir döneme geldik. Hani e, hocamızın makalesinden. E, Ergün Veren'in makalesinden e, alıntılarla size paylaşayım. E, misal Karakoncaoğuz fırtınası var. Yakın zamanda geçtik. Ocak ayının ortasında. Ben bunu e, Yunanca bir şey ismi zannediyordum. Çünkü bilen arkadaşım da çokmuş. E, ben pek farkında değilmişim. Karakoncaoğuz bir kayıp ciniymiş. Soğuk cini. Soğuk cini evet. Ondan sonra buradan kaynaklanan ve Kışın en, en soğuk zamanında ortaya çıkıyor. Bu Türk mitolojisinde ee, mi? Hangi mitolojide? Anadolu mitolojisinde Anadolu var. Ee, böyle biraz e, biraz korkunç bir yaratık, böyle umacı gül gibi bir şey ee, ve e, kışın soğuk zamanında ortaya çıkıyor. Ee, evin kapısının dış, evin kapısına geliyor dışarıdan ve içeride bulunanlardan birinin adını sesleniyor falan. Tarak kullanarak onu def edebiliyorsunuz gibi bir takım söylenceleri de var. Ee, ve e, eğer bir işte bu tarak kullanarak onu def ederseniz soğukta orada bitmiş oluyor. Ona inanılıyor. Ee, ama onun dışında eee Bütünüyle, doğayla, doğa, iklim olaylarıyla e, insanın ve canlıların hayatının bir karşılıklı alışverişi, iletişiminden ibaret. Evet, yani, yani bunların en enteresanlarından biri şey yakında geliyor. Berdal Acuz deniyor. Kocakarı evet. Koca karı soğuğu diye ona söyleniyor. Aslında hani bu, bugün bildiğimiz Acuze denilen şey, halk dilinde Acuze olmuş. Arapça şeyi Acuz. Yani, acuz. E, koca, şey, koca karı demek, Bert de soğuk. Ee, ve 11-17 Mart tarihlerinde yakında geliyor hani e, bu Martın sıcaklarını aldanmayın Cemrelerle düşmüş olsa bile e, bu sizi e, ciddi bir şekilde e, etkileyebilir deniyor tabii evet, bunların... Kansu, biz de zaten artık karar veriyoruz galiba yavaş yavaş her her bir geldikçe nasıl olsa elimizin altında da takvim var bir de bu atlası tutarız yazıyı hepsinden birer Gönderme yapma fırsatı bu. Evet olursam. rahatça kullanabilirsiniz. Evet. Hoş olabilir. Yani bu hayta denizden alınma koşma da son derece o şeyin başında. Evet. Yine kararıyor Mart'ın 9'u. Mart'ın 9'u derken 22'sinden Evet. Rumi ben. takvimi olduğu Rumi için 13 gün koymak gerekiyor. Ee, sıkıştı ahırda koyunla kuzu. Çok sürerse mahveder bizi. Sabır eyleyin. Komşular bugün de geçer. Komşular bekleyin albır beşini. Gösterecek şiddetini kışını, inek kaybeder baba eşini, sabır eyleyin komşular bugün de geçer. Arkasından gelir kırlangıç kışı, kırlangıç kar ile eder savaşı, sabırdır komşular her işin başı, sakin olun dostlar bu da geçer diye çok hoş bir koşma var. Evet her bölge aslında bu mevsimler bu halk takvimiyle ilgili uyarılarını da yapmış ee, Ergün Veren Hoca bununla ilgili bir bölüm hazırladı Atlas dergisinde. Ee, e, örneğin Karabük ili ve çevresinde ayva meyvesinin ve meşe pelidinin fazla olması halinde kışın uzun süreceğine inanılıyor. Bingöl'de armut ve elma ağaçları çok, çi çok çiçek açarsa o yıl kar yağacağına, kar yağacağına e, kuşlar sürü halinde ağaçların tepesine konarsa o yıl kışın erken geleceğini inanılıyor. Böyle her bölgenin enteresan e, ama bir takım deneyimlere dayanan ve böyle babadan oğula geçen dededen toruna geçen e, kadim bilgileri esas alan bir halk takvimi var. Evet e, güvenilken de bu sıralarda bildiğimiz kadarıyla bununla e, uğraşıyor çok bu çıkarılan haritalarla belki sonra tekrar ele alabiliriz. Tabi ben de bir de e, baş, e, sonda söyleyecek şeyi ortalarda söyleyeyim başta değilse bile bütün bu kadim bilgilere dayanan yüzyıllara hatta bin yıllara dayanan bilginin aktarılmasında şimdi sapmalar olacağı da kesin. Çünkü küresel iklim değişikliği bütün şeyleri takvimleri kaydırmış durumda. Bugün daha elimizde çok vahim bir şey var. Yine kuzeyli permafrost denen sürekli donmuş tabaka toprakların Beklenmedik derecede erimesiyle ve fevkalade vahim sonuçlar çıkacağına ilişkinde bir şey var. Tabi bunlar takvimleri de kaydıracak. E, mutlaka kaydıracaktır. Ben yıllardır sizin Açık Gazete'nin e, dinleyicisiyim. Hani bu bu mesele üzerine de e, siz e, ısrarla e, duruyorsunuz. E, eğer öyle bir şey e, eğer öyle bir şey de kalmadı da o gerçekleştiğinde e, hani bunun halk takvimine geçişi ne kadar zamanda olur? Çünkü bu, bu bunların yerleşmesi öyle birkaç yıla ol, Allah Allah, olan şeyler evet. değil. Ee, bir tarihi metin bilgileri olarak mı e, kalacak? Onu bilmiyoruz. E, ama e, zaten kendi içindeki hikayeleri bile çok ilginç bunların. Her birinin, mesela Sitte'yi sev diye bir şey var. Öküz soğukları deniyor. Hani böyle işte bir koca karının karının e, Yedi tane öküzü varmış falan bunların evet. üzerine anlatılan hikayeleri var. Evet. Ama her şeye rağmen ev, evden işe gitmek için çıktığınız zaman havanın aydınlık olduğunu ve havanın güzel olduğunu gördüğünüzde aklınızda da ağaçlara su yürüme zamanı ve üçüncü cemrinin toprağa düştüğü geldiğinde kendinizi bir daha bir rahat hissediyorsunuz, evet. daha bir mutlu oluyorsunuz. Bugün Huzur benim yaşadığım gibi. Evet. <gülüyor> Bunu Saadettin Marif takviminden başka takip edebilecekleri insanların bir yer var mı, bir mecra var mı? Nasıl ya, anlayabiliriz gündelik mesela? Olarak. Gündelik olarak tabi ki. Ee, ya şöyle internette bir takım siteler var aslında, ama çoğunluğu bu bilgilere dayanıyor. Evet. Ee, şöyle bakmak lazım. Ee, bu e, Strabo'nun coğrafyasında da bundan bilgiler var. Kaşgarlı Mahmut'un Divan Lugat Türkünde de var. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de. E, karşılaşıyoruz. Gördüm, tüye, evet. Reşat Ekrem Koçu'nun meşhur İstanbul Ansiklopedisi'nde de bununla ilgili. Berdal açılımı açılımıyla ilgili bilgiler sitte evle. İşte şimdi gelirken gördüm Kırlangıç Fırtınası gördünüz. diye bir film zannediyorum Aa, yakın evet. zamanda oynayacak ya da oynadı. Eğer oynadıysa e, kusura bakmasınlar ama e, hani bunlar zaten günlük yaşamda e, Çaylak Fırtınası diye bir şiir var e, bildiğim kadarıyla. E, zaten insanların kullandığı şeyler ama kaynak olarak Saatli Marif Takvimi ve onun benzeri birkaç eski takvim var. Onlarda görebiliyoruz. Ben bununla ilgili çalışmayı yaparken çok şey yaptım, araştırdım. Üniversitelerde yapılmış bir takım tez çalışmalarının konusu olmuş. Ama böyle kapsamlı bir kitap konusu olmamış. Bunları birebir görebileceğimiz en net yer e, saatli marif takvimi ama orada da hani bir satırlık evet, bir uyarı evet. bilgisinin ya da arkasında ba bazı zamanlarda işte e, çaylak fırtınası ile ilgili kısa bir bilgi veriyor. E, daha geniş bilgi için e, evet, iyi bir bu, kitaba ihtiyacımız var. Bu, bu sözünü yani. ettiğin kitaplardan yararlanmalıyız ve Atlas Dergisi de bence çok iyi bir çalışma yapmışsınız burada. E, Güven Eken de mesela bu bilgilerin kaybolmakta olduğunu Maalesef ciddi şekilde yok olmakta olduğunu söylüyor. Ee, ve bizatihi Anadolu'da e, yaptığı çalışmalarda mesela bir çobanın bütün bir havzayı, su havzasını, devasa bir bölgeyi e, zihinsel bir harita olarak çıkartmış olduğunu görüyoruz. Irmak adlarıyla, dere adlarıyla ya da koruluk vesaire, kayalık adlarıyla görüyoruz muazzam bir harita çıkartmış. Onu görsel olarak da gösterebiliyor. Çok ilginç yani. Biraz önce sizin bahsettiğiniz iklim ile ilgili gelişmeleri de aslında bir yöreye gittiğiniz zaman on, o, o yörenin yaşlılarından hani kurumuş çayın nerede olduğunu aynen, aynen. E, ya da deniz kenarındaysa ne kadar bir çekilme olduğunu hepsini onlardan öğrenebiliyorsunuz aslında. Hatta onlar işte böyle halk takvimine göre işte 50 yıl önce bilmem ne olduğunda burası da olduğu gibi kurudu ve evet, evet tohum da... bilgileri de maalesef mesela yaşlı kadınların özellikle ailenin temel direklerini oluşturan kadınların bilgileri de onlar ölünce ortadan kalkacak öyle bir tehlikeyle de karşı Evet çünkü zaten o insanlar aslında bütün üretim, geçinme tarım faaliyetlerini, ticaret faaliyetlerini bu takvimlere ve bu olaylara göre, iklim olaylarına göre belirledikleri için e, balıkçıysa da denize çıkma işte aynı şekilde e, onlar için hayatlarının e, en öncelikli konusu bu. Evet. E, onların hayatlarını belirleyen e, şey iklim ve e, meteoroloji olayları. Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Farklı dillerdeki muadilleri durumu konusunda e, şey nedir, durum nedir? Biz ona da bir yer verdik Ergün Hoca dünyada halk meteorolojisi diye bir bölüm de hazırladı bir kutucuk orada Meksika'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne İngiltere'ye Çin'e Hindistan'a kadar halk takvimi örneklerine rastlanabildiğini görüyoruz. Çin'de sabah gökyüzü kızıl renkte ise yağmur gelir akşama doğru gökyüzünün kızıl renkte olması ise havaların açacağını gösterir diyor örneğin. Ee, Hindistanlar ayın çevresinde büyük hale var ise çok geçmeden yağmur yağar, küçük hale var ise yağmur çok sonra, daha çok daha çok daha sonra yağar gibi e, inanışları var tabi gök hareketleri de bu takvimin belirli, belirlenişinde ve isimlendirmede. Ee, ...çok önemli evet, olan Coğrafyacılar için filan da çok önemli. Bir ekleme de ben yapmak istiyorum. Bu gökyüzünün durumundan bahsetmişken... ...yanılmıyorsam iki sene önce de Çin'de gökyüzünün görülmediği bir sabah uyandığı zaman... ...insanlar güneşi görüp de biraz moralleri yerine gelsin diye... ...büyük LCD ekranlardan güneş videosu yayınlanmaya başlamıştı. Sırf o termik santrallerden gelen sisin şehre inmesinden ötürü insanların morali bozuluyor... Öyle ...ve mi? sağlıkları da aynı zamanda bozuluyor diye. Böyle zamanlardan da geçiriyor. Evet yani yaşama sevinci tamamen ortadan kaldıran bir şey hava kirliliği tabi. Yani bir sebep yok ya <gülüyor> böyle yaşamak O için. konuda da iyi haberler var bu arada. <gülüyor> evet. Çünkü termik santral yapımlarını iptal eden bir şeyden bahsediyor. Karardan bahsediyor. Aynı zamanda bunu da hedefledikleri amaçla daha doğrusu halk anlattıkları şey de gökyüzünü görebilmek. Daha açık bir gökyüzünü görebilmek hep beraber diye lanse ediliyor. Evet az zamanımız kaldığını da hatırlatalım. Kansu çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu format dışı ama belki de yeni formatımızı da belirlemekte yardımcı olabilir. Bu takvimlere göre de biraz daha sabahları bu yönde <gülüyor> bilgilerden yararlanarak devam ederiz. Programcılarımızdan ile hatırlatmış. Ece Ajandası'nda da aynı zamanda bu tip bilgilerin verildiği. E, ...oluyormuş... ...onu da bir buradan da belirtelim... saat ...sadece saatli marif takvimi değil... ...bazı gelenekler yaşıyor ya o alanda da... Evet. ...ece ajandasında da varmış... ...evet peki... ...Kansu Şarman'la beraberdik... ...Atlas Dergisi Yayın Yönetmeni... ...aynı zaman da açık radyo programcısı dostumuz... ...ve dinleyicisi... E, söylediğim... kapatmadan hemen ben de... ...bir program reklamı yapayım... E, ...bu hafta çarşamba günü... E, ...Jülver'in Türkçe'deki serüveni balonla... 25 haftada Cem var... Juülven yayınlayan ilk yayın evleri ve kitap evlerini konuşacağız intiap kitabevi gibi Alem matbaası gibi iyi gün yayınları gibi e, ve bir de e, programın ismine e, kaynaklık eden e, balonla 5 haftanın ilk baskılarını konuşacağız Harika. Peki çok teşekkür çok ederiz. teşekkür ederiz ben teşekkür ederim açık gazte Dağların karı eridi diye Karaca Olandan bir Türküyü Murat Okan Murat Öztürk'ten dinledik. Emre Dağtaşoğlu dostumuz programcımız bize bu kendisinden rica ettik iklimlerle bu doğa takvimiyle ile ilgili Türkü ve şarkılar sorduk onun gönderdiklerinden bir tanesiydi. Karaca olan der ki gelir yazları güzel kimden aldın sen bu nazları. Ananın babanın acı sözleri bal oldu. Gidelim de bizim ellere diye devam eden bir türküydü. Ee, böylece şeyi, konumuzu da e, biraz önce Kansu Şarman'la yaptığımız söyleşiyi de e, tamamlayıcı bir şeydi. Bir de ufak nokta ilave edelim. Kansu e, Kansu ile konuşurken eksik kaldığını düşündüğümüz bir şeydi. O da bu konuda Ergün Beren'in çalışmalarının yanı sıra önemli bir çalışma kitabının da yapılmış olan değerli çalışmalardan birinin de Pertev Naili Boratav'ın 100 Soru'da Türk Folkloru İnanışlar Töre ve Törenler Oyunlar Türk Halk Bilimi 2 Üçüncü baskı İstanbul gerçek yayınları olduğunu da söyleyelim Oldukça önemli bir kaynakça kitap teşkil ediyor Onu da söyleyelim Ve açık radyoda olduğunuzu hatırlatalım Tekrar konumuza dönelim bugün Üçüncü cemle toprağı ve ağaçlara su yürüme zamanı Onu da hatırlattık Evet günümüzde ne olduğuna bakalım Şimdi Guardian gazetesinin eski gene ha, ona geçmeden önce bir de şeyi söyleyelim yalnız hazır iklimden bahsetmişken metan gazının salımıyla dünyada iklimleri derinlemesine değiştirecek çok önemli bir olay olmakta uzun süreden beri devam ediyor ama özellikle kuzey bölgelerinde yani hem Amerika Birleşik Devletleri Amerika kıtasının Kuzey Amerika'nın hem Avrupa'nın ve hem de Asya'nın kuzey bölgelerinde müthiş bir karbon şeylerinin depolarının atmosfere karbon saçmakta olduğunu çözülmesi çözülme yani permafrost denen sürekli dönmüş bölgenin çok önemli bir araştırma bu. Tam mekan vermek gerekirse Kanada, Alaska, İskandinavya'nın geneli ve Sibirya. Sibirya. Yani hepsi bütün kuzey işte Asya, evet. Avrupa ve Amerika Birleşik Amerika'nın kıtalarının çok ciddi bir yeni bir araştırma. On binlerce kilometrelik bir bölüm. Kanada'da mesela hızla erimekte oluyor. Aynı zamanda da işte biraz önce senin de Can'ın söylediği gibi Alaska, Sibirya ve İskandinavya'da da görülüyor. Kuzey Kutup bölgesinde bu fevkalade ciddi bir harita meselesi. Inside Climate News'dan da Bob Berwin'in yaptığı bir araştırmaya da açıklama var. Bunları e, Common Dreams e, internet sitesinden e, sık, çok sık alıntı yaptığımız ve takip etmeye çalıştığımız siteden Nika Knight e, yazmış ve Trump konuşmalarında bir kere bile iklimden bahsetmezken çok ciddi dalgalar yükselmekte olduğu ve e, mesela böyle 20 Metrelik falan topraktan, şey karadan toprak götürdüğünü, deniz dalgalarının yükselen 20 küsur metrelik sahilden uyuyor. Çok evet. ciddi şeyler var yani. Ve permafrost denen topraklarda donmuş, sürekli donmuş topraklarda atmosferdeki karbonun iki katı depolanmış durumda bu çıkarsa küresel ısınma çok büyük boyutlarda artacaktır ve önlenemeyecektir deniyor. Ayrıca da buzun içinde donmuş vaziyette kalan patojenlerin, bir takım bakterilerin de açığa çıkacağını ve canlılar alemine büyük hastalıklar da saçacağını, yani kadim virüslerin ortaya çıkacağını, mikropların ve bir de immün sistemine buna karşı bağışıklığı olmayan insanların ve hayvanların ve bitkilerin çok derinlemesine etkileneceğini söylüyorlar. Yani bir felaket haberciliği ama bunu önlemek lazım. E, Sibirya'dan bahsetmişken hava sıcaklığının sıfırın altında düştüğü ücra bölgelerde son zamanlarda büyük büyük delikler ortaya çıkmakta. Devasa delikler ortaya çıkmakta. Kraterler evet. Kraterler. Bilim insanları endişelendiren durumlardan bahsediliyor. Endişelendiren bir durum olduğundan bahsediliyor bu kriterlerin. 1960'dan itibaren çökmeye başlamışlar ve artık senede 4-5'e varan büyük kriterlerden bahsediliyor. Oradaki insanların da anlattığına göre bir anda gökyüzüne doğru büyük bir ateş fır fırlıyor. Ve ardından bir anda bir delik ortaya çıkıyor. Metan. evet i̇şte o depolanmış olan metanın açığa çıkması. Donmuş halde bulunan metan şey. Peki... Metana karşı ne yapıyor şey Amerika Birleşik Devletleri Beton. bu bir de bu Türkiye yok metan emisyonlarını salımlarının önlenmesi için tedbirleri almakta olan EPA'nın yani bir çevre ajansının Amerika'nın bu metan araştırmalarını durdurmuş yeni gelen Scott Pruitt metan emisyonlarıyla ilgili bir açıklama artık yapılmayacakmış. Bilim araştırmada yapılmayacakmış. Yerinde değil mi? Yok sayıyoruz işte bunu. Bu da yeni bir haber. Gene Komandream'den aldığımız gene Nicanite imzalı çok tatlıs haberler. Bir diğeri de Quadrilla şirketi Britanya'da fracking denen hidro hidrolik çatlatma yöntemiyle gaz ve petrol çıkartmanın ...önüne geçmeye çalışan... ...iklim şeyleri... ...çevre... E, şeylerine, ...aktivistlerine ne demiş... ...quadrilla şirketi... ...bunlar sorumsuz... ...ve terörist demiş... ...terörist dememiş ama teröriste yakın söylemiş... Ee, ...aynı zamanda... ...İngiltere'den de bahsetmek i̇şte gerekirse... Bu, evet. evet ...bu İngiltere'den yani... ...evet... Brexit kararıyla ile beraber Avrupa Birliği'nin karbon salımıyla alakalı mücadele planı ve iklim değişikliğine karşı yapacakları da büyük bir sekteye uğrayacak gibi duruyormuş. Independent gazetesinde yazıyor burada. İngiltere'nin hali hazırda 2 milyar poundluk verdikleri bir program varmış bu konudaki araştırmalara ve yapılacak olan icraatlara yönelik. Bu, bu gibi durumlar da ortadan kalkıyor gibi duruluyormuş uyarılar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Britanya tekrar birleşip dünyayı yönetmeye karar verdiler zaten. Theresa May de öyle dedi e, ve birlikte küresel ısınma yoktur, metan çıkmaz, sadece karlar önemlidir diyorlar. Bunun çok önemli bir şeyi de yeni şeyi biliyor musun Birleşmiş Milletler'in iklimden sorumlu baş... E, so bürokratı yeni seçildi bu iklim değişikliği e, yani Birleşmiş Milletler'in çerçe iklim değişikliği konusundaki çerçeve anlaşmasının e, yürütme sekreteri olarak e, bir kadın seçildiğini Patricia Espinosa adı ve ilk işlerinden biri tabii hemen bir e, toplantı düzenlemek, e, Paris Antlaşması'ndaki yükümlülüklerinizi nasıl yerine getireceksiniz diye. Amerika Birleşik Devleti en büyük ikinci emisyon salım yapan ülke Çin'den sonra gidip evet. onunla görüşüyor. Çin taahhüt etti ben kısıtlıyorum diye. E, Çin de etti, siz şimdi ne diyeceksiniz diye bu metanlar şunlar bunlar için ne olmuş sonucu biliyor musun ne olmuş görüşme olamamış Hı. randevu vermemişler iklim sorumlusuna dünyanın en büyük iklim sorumlusuna Amerika Birleşik Devletleri'nin yöneticileri cevap bile vermemiş randevu vermemişler zaten Trump yeni başkan Trump Donald Trump Paris Antlaşması ile ilgili iptal edeceğim açık bir demişti ama hale edeceğim demişti. Peki biz şeye dönelim şimdi absürdite durumuna. Ufak bir ekleme daha yapabilirim bu iklim haberlerini iyi bir haber olarak nitelendirilebilir. İlk yarım saatte bahsetmiştik. Ee, Çin'deki kömür tüketiminden Hı. ve gökyüzünün görülememesi durumundan. Üç yıldır üst üste düşüş gösteriyor Çin'deki kömür tüketimi. Bu sene açıklanan verilere göre 2016'ya göre %4.7'lik bir daralma gösterilmiş kömür tüketiminde Çin'de. Ve aynı zamanda rüzgar enerjisine doğru yatırımlarında kaydından bahsediliyor. Aynı zamanda güneş. Bu gibi şeylerle beraber Çin'de insana gökyüzünü görebilecekleri bir havaya erişebileceklerini umuyorlar. Ve birçok da termik santralin kapandığına dair daha doğrusu planlarının iptal edildiğine dair de haberler var yine Çin'den gelen. Evet şimdi yani... İyi peki bu iyi ya berakattan Çin'in yalnız termik santrale evet. Dünyanın da en büyük kirleticisi durumuna yükseldiğini de unutmayalım tabi. Şimdi şeyden bahsedersek eğer Guardian yazarına dönelim. Peter Preston gazetesin internet sitesinde yayınlanan da Guardian'ın eski genel yayın yönetmeni ''Türkiye'nin gerçekliği kurgulardan bile daha tuhaf bir hal alıyor.'' Başlıklı bir yazı yazdı. Emekli tanınmış bir gazete yöneticisinin, İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn'in Başbakan Theresa May ile ilgili sözlerinden alıntı yaptığı için 4 yıl hapis cezasına çarptırıldığını düşünebiliyor musunuz? Demiş. İşini iyi yapan bir köşe yazarının siyasi bir eleştiri yapan Twitter mesajı attığı için hapse atıldığını Brexit'le yani Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili haberlerinden dolayı Le Monde'da New York Times muhabirinin içeri tıkıldı. Heyecanlı bir senaryo düşünün demiş. Bunlar oluyor. Çok aşırı demeyin demiş. Aşırı diyenler varsa Türkiye'ye baksınlar demiş. Beyazısını şöyle tamamlıyor. İşin özü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm gücü kendinde toplama yönünde bir çabası olduğu artık çok açık. Türkiye'nin gerçekliği alternatif tarih kurgularından bile çok daha tuhaf bir hal almaya başladı. Yani alternatif gerçeklik, post gerçeklik denen şey, post truth, post doğruluk artık bu hale geldi. İnsan hakları örgütlerinin Türkiye'de hapiste bulunan 150'ye yakın gazeteci belki üzerinde. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana basına yönelik baskıların çok arttığını söylüyorlar ve şey diyor yani Türkiye her tür benim yakın benim dostum ve özgürlük dostu editörü duayen gazeteci Hasan Cemal 4 yıllık bir hapis cezasını ertelendi diyor. Hükmün ertelenmesi oldu ama hala 11 aylık bir askıya alınmış ceza. Yani eğer ...kritik bir şey yazarsa eleştiren... ...geri gelebilir diyor mesela... ...işte Kadri Gürsel... E, ...o da dostum diyor... E, ...ve... E, ...karşı çıkan muhalif bir tweet attığı için... ...hapiste diyor... ...Die İstanbul muhabiri... ...kendisi de bir... E, ...Almanya vatandaşı olan... E, ...kişinin de durumuna... ...bir göz atmanız yeter diyor... Bu çok tuhaf bir durum oldu hakikaten. Şimdi bu yalnız Türkiye ile ilgili değil şüphesiz dünyada da son derece tuhaf şeyler oluyor. Özellikle Trump ve Britanya'da tarafından ama başka ya, Macaristan'da, Polonya'da filan da. Ama Türkiye'deki dünyanın en tuhaf durumlarından biri olmaya başladı ve nitekim e, kriz, sürekli krizler birazdan e, şeyde de konuşma fırsatı bulacağız bunu Ali Bilge ile yani, e, bütün komşularıyla hatta komşu olmayan Avrupa ülkeleriyle filan da çatışmalı bir ortama girdi Türkiye evet. e, yani bütün komşularıyla Ortadoğu'daki ama en e, şeyi e, Almanya'da bu referandumla ilgili toplantılar yapılmasına izin verilip verilmemesi tartışmasından dolayı yetkililerin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere tepkileri. Yani bu bunca yıldır karınca kararınca uluslararası ilişkilerle 2. Dünya Savaşı sonrasında ilgilenme gelişmelerle ilgilenme fırsatı bulmuş benim gibi biri için çok şaşırtıcı ve yeni yani Almanya'daki uygulamalar geçmişteki Nazilerden farklı değil sözü Erdoğan, ey Almanya sizin demokrasiyle uzaktan yakından alakanız yok demesi, sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz demesi bu dünya çapında yankıları olacak ve kolay kolay da giderilmesi mümkün olmayabilir. Bütün dünyaya, ...bunları dünyaya rezil rüsva edeceğiz... ...diye de konuşmaya devam etmiş... ...Dolce alıyoruz... ...5 Mart tarihli bir yazı bu... Ha, ...haber... ...niye rahatsız oluyorsunuz... ...yaptığınız uygulama bu... ...bize demokrasi dersi vereceksiniz... ...ama geleceksiniz orada... ...bu ülkenin bakanını konuşturmayacaksınız... ...kampanya sadece Türkiye'de geçerli değil... ...Almanya'da da, Hollanda'da da geçerli... Onlar da aynı şeyi yaptılar. Diğerleri de belki arkalarından gelecek. Nereden gelirseniz gelin. Eğer demokrasi diyorsanız önce bu işin hakkını vereceksiniz. Saygıyı bu noktada bileceksiniz. Fikre, düşünceye saygıyı bileceksiniz diyor. Yani gerçeklikle olan bağımı tamamen kopmuş hissediyorum. Bilmiyorsanız bilesiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Uluslararası toplantılarda bunları hep dile getireceğim arkadaşlarımız da hep dile getireceğiz bunları biz dünyaya rezil rüsva edeceğiz diyor bu Almanya'nın şeyinden bahsediyor başbakanından şansölyesinden cumhurbaşkanından dışişleri bakanından ve çeşitli parlamento milletvekillerinin sözlerinden bahsediyor. Bunları dünyaya rezil edeceğiz. Siz nazisiniz diyorlar. Bu akıl alır iş değil ya. Yani. Ama kararı veren yerel belediyeydi, yerel yönetimdi. Güvenlik gerekçesiyle almışlardı bu kararı. Ardından şunu da belirtmek gerekir ki özellikle Cumhurbaşkanı Almanya Cumhurbaşkanı Başbakanı ilişkilerin daha sağlam temeller oturtulması için biraz daha sağduyu çağrısı yaptı evet yeni bu da evet dışişleri bakanı ama yani bu nereye gidecek bilmiyorum şimdi yani şey diyor ı, iptal kararlarının yerel belediyeler tarafından alındığını söylüyor işte Alman hükümeti ifade özgürlüğünün engellenmesiyle hiçbir ilgisi olmadığını söylüyor halbuki Türkiye'de Almanya'yı referandumda evet oyunun çıkmasını engellemeye çalışmakla suçluyor çok tuhaf. İstersem yarın Almanya'ya gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman dünyayı ayağa kaldırırım şeklinde bir direk üstü Sinirlenmiş. konuşmuş. Sinirlenmiş. Almanya'nın yargılanması gerekiyor bunu söylüyorum diyor. Almanya'nın hangi konuda yargılanması gerekiyor? Nazilik yapmış. Bir de bu şey söylem yeni çıkmış bir söylem değil. Özellikle darbe girişiminin hemen arkasından bu uzun bıçaklar geçiyor. E, Rice Reichstag'ın yapılmasıyla Reichstag yani arada yani. bir bağlantı kurulmuştu. Ardından Luxemburg Dışişleri Bakanı Jan Haselborn e, bunlar nazi hakimiyeti sırasında kullanılan yöntemler diye e, bu soruşturmalara o hale tepki göstermişti. Ardından da Avrupa Bakanı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de e, Luxemburg Dışişleri Bakanı'na cevaben uygulamalar nazi yöntemlerine değil nazilerle yapılan mücadele sırasında ortaya koyulan uygulamalardır demişti. Yani FETÖ'nün yanında naziler çırak kalır ilkokul öğrencisi kalırlar diye de bir açıklamada bulunmuştu ki eğitimin şart olduğunu kendisi de söylüyor ilkokul öğrencisine verdiği yaptığı vurguyla beraber. Ama maalesef beraber... hiç okutulmadığı için evet. bunlar Türkiye yani nazi geçmişi sadece filmlerde Ya 60 milyon insanın öldüğü Yahudilerin neredeyse topyekun dünyadan kaldırıldığı ayrıca çingenelerin e, komünist diye bilinen insanların bütün bilim e, dünyası insanların yerlerinden yurtlarından edildiği öldürüldüğü, işkencelerden geçirdiği korku, aklın, hayalin alamayacağı bir şiddetin olduğu sonradan da e, işte, yani cephede e, ölen, yakılanları falan hiç saymıyorum. Yani Erdoğan istersem yerin Almanya'ya gelirim, kapıdan sokmadığın zaman dünyayı ayağa kaldırırım diyor. Ve şey demiş mesela eee Tutuklanan divert muhabiri Deniz Yücel için Almanya Başbakanı Angela Merkel'ın kendisine serbest bırakırsanız memnun oluruz dediğini aktarırken, Merkel'e dedim ki o gazeteci değil terörist dedim diyor. Yani Almanya'nın en saygın gazetelerinden birinin Türkiye muhabirinden bahsediyoruz. Ve mahkeme kararı olmaksızın Cumhurbaşkanı onun terörist olduğunu ilan ediyor. Bir ay Almanya Başkonsolosluğu'nda saklandı diyor. Bu adam terörist gazeteci değil ve vermedi diyor. Şimdi suçlulara yardım yataklık yapmadan dolayı yargılanmanız lazım. Bu adam mahkum olmuş. Siz madalya takıyorsunuz diyor Can Dündar'ı kastederek. Ee, Can Dündar mahkum oldu mu? Hakkında dava devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Ben de öyle sanıyorum. ...şimdi zannediyorlar ki... ...Tayip Erdoğan Almanya'ya gelecekti... ...ya ben istersem yarın gelirim... ...gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman... ...veya konuşturtmadığınız zaman... ...da ben dünyayı ayağa kaldırırım... ...diyor... ...yani bu son derece ilginç bir şey... ...gazeteci değil terörist diyor... ...mahkeme karar veriyor... ...Can Dündar hakkında da... ...Deniz Yücel hakkında da mahkeme... ...yani muhakeme edilmeden bu insanlar... ...Almanya'dan D-Welt muhabirine ajan... ...ajan diyor... PKK ajanı da diyorlar yani zaten e, c, şeyin e, çok ilginç bir e, Şafak Paçay kendisiyle görüşmüş e, ve deniz yüce şey diyor çeşitli farklı e, kesimlerden e, yani fetöcülük de var e, PKK Adali da var. Üçüncü de unuttum. Bir tane daha var. Şimdi üç ayrı şeyden, çeşitli biçimlerde tecritle tutuluyor filan. Böyle bir hikaye var. Fakat asıl benim sözünü etmek istediğim şey şu: Kuk ee, devletine yakışır bir şey değil diyor mesela. Hukuk devletine yakışır bir şey hiç değil diyor hatta. Ama bu konuyla alakalı da söylüyor da kim söylüyor bunu? Adalet Bakanı Bekir Bozdağ diyor. Onun konuşması da iptal edilmişti. Almanya'nın yaptığı bu iptali konusunda hukuka yaraşır bir durum olmadığını ifade diyor, getirmiş. Almanya'yı o da faşizmle, nazizmle özdeşleştirmiş. Çok sinirlenmişler evet. Ee, ama yani bunlar dünyada ilk defa benim şahsen naçizane duyduğum şeyler dünyayı birazcık takip etmeye çalışan biri olarak yankıları e, büyük olabilir çok e, problematik olabilir yani e, şeyden de bahsedeceğiz Merkel ne zaman gelmişti en son Şubat'ın başında gelmişti değil mi o zamanlar gayet evet, o zaman söyledim diyor işte Hı. Gayet gülümser bir şekilde el sıkışmışlardı. 10 saat görüşülmüştü Hatta iki heyet arasındaki diyalog 10 saat sürmüştü. O zamanlar böyle bir şey yoktu. Fakat aradan bir ay geçtikten sonra, kuh, bütün her şey tekrardan, tekrardan da değil. Bu, bu, bu en üst noktalardan bu, bir tanesi bu, galiba. Bu, bu, bu farklı bir şey. kadar hiç, evet. Ben, benim de kanaatim budur. Yani Alman der Spiegel dergisi Almanya'nın en tanınmış e, yayın organlarından biri. Der Spiegel'de Cumhuriyet gazetesi muhabiri Ahmet Şık'ın tutuklanmasını gazeteci Ahmet Şık'ın absürt davası yani saçmalık diye absürt saçmalık anlamına geliyor malum haber veriyor. Yani haberde Şık'ın imamın ordusu isimli kitabının gülen hareketinin gayri meşhur her şeylerine karşı girişimlerine karşı e, davası, yazılmış bir kitap. Bu kitabın Gülen hareketine karşı davalarda kanıt olarak kullanıldığına dikkat çekip hükümet buna rağmen şıkı Gülen destekçisi olmakla suçluyor diye absürt olduğunu söyleyeyim. Star gazetesi iyi saldırır Almanya'ya. O özelliğiyle bilinir Star gazetesi. Ne yazmış bugün var mı elinizin altında? Ee, bak istersen ee, ben de şundan bahsedeceğim. Bu konuyu devam edeceğiz. Birazdan Ali Bilge ile de tartışılacağız tartışacağız ama ...şey çok tuhaf... Yani ...Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ...Almanya'da yapacağı referandum toplantısı için... ...niye izin verilmemiş biliyor musun? Neden Kültürel faaliyet demişler... ...ancak belediyenin durumu anlayınca... ...izni iptal ettiği... ...ortaya çıkmış... ...yani... Zeybekci'nin ilk olarak... ...Köln yakınlarındaki Port... ...semtindeki referandum etkinliğine... ...izin verilmemiş ardından... ...yine Köln yakınlarında Frechen kentinde de pazar günü dün düzenleyeceği toplantı Golden Palace isimli salonun sahibiyle işletmecisi arasındaki sözleşmenin siyasi etkinliklere izin vermediği gerekçesiyle iptal edilmişti. Ee, diyorlar ki UET'de bize kültürel faaliyet dedi. Tesadüfen bakanın katılacağı siyasi bir toplantı olduğunu öğrendik. Ee, bu da e, Cumhuriyet'ten Ayşe Yıldırım'la konuşan Ports Belediye Meclisi üyesi Berivan Aymaz söylüyor. Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nden başvuru. Yanlış bilgilere dayalı bir başvuru yaptıkları için de sözleşme imzalamadık. Yasaklandı denilerek şu anda AKP tarafından propaganda aracı olarak kullanılıyor demiş. İlginç olan şu. Mesela Ekonomi Bakanı'nın konuşacağı düğün salonu, Öyleydi. Gerçekten kültürel bir faaliyet mi yapacaklardı sorusuna Ayşe Yıldırım'ın haberi bu Cumhuriyet'ten. Ama salon sahibi ben siyasi faaliyetlere izin vermek istemiyorum demiş. Zeybekçi'nin katılacağı Leyfer Kursan'daki belediye salonundaki etkinlikte tamamen kültürel bir faaliyet olarak bildirilmiş. Özay gönlüm anması yapacaklarını bildirmişler. Ha, Denizli'de oyalık İkisi birden Denizli'de Denizli'yi temsilen gitmiştir. Evet. anladır ee, mı? Bakalım gerçekten kültürel mi, faaliyet mi yapacaklar demişler. Bunun üzerine senin bir şeyin yoksa ben artık parçaya geçmek istiyorum. Yok olmaz mı? Stargast siz bugün coşmuş. Ayrıca bunu da söylemek gerekiyor. Ekonomi Başkanı Nihat Zeybekçi dün Leverkusen'de gurbetçilerle kucaklaşmış ve salonda büyük bir coşku varmış. Yani gidebiliyor. Topyekun biz şey yok. Yasak yok. Ee, Stargast siz bugün tamamen coşmuş. Coşmuş demek doğru değil tabi ki özür dilerim. Tam istediği havalardan çalınacak türküler bulmuş kendisine belki de bunu da söyleyebilirim. İlk başta teröristleri Alman fonu var. Sür manşette. Manşette uygulaması var. Onun hemen altında Viyana'dan küstah talep var. Onun hemen solunda Erdoğan düşmanlığı var. Bu şekilde devam ediyor. Çok kısa bir şekilde bir sütun halinde de diğer haberlerden diğer haberlere yer verilmiş. Haber var mı bu? Yani kendi halinde haber olarak nitelendirilen durumlar tabii Peki, ki Peki parçayı çalıyoruz o zaman. Ee, kısa çalacağız ama tam uygun düşeceğini sanıyorum. Yani Peter Preston'un dediğine, özay gönlüm deyince aklına ne geliyor? Bağlama. Çöz de al Mustafa Ali. Kendi karar. Çöz daldan, cavarın domuzu öpünen öp. Açık gazde. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Can. Günaydın Ali Bey. Herkese merhaba. merhaba. Çok konu var değil mi? Evet. Ee, ee, biz baharı konuşuyoruz. Güzel. Üçüncü cemre toprağı ağaçlara su yürüme zamanı. Saatli bir takvimi. Cemreler bitti değil mi? Evet. Son oh, cemre. Artık kalmadı yani. Havaya, suya toprağa. En son. Evet. Son toprağa Dün, bugün. Ali evet. Bey İstanbul'da hava bugün gayet güzel görünüyor. O Ankara'da nasıl? Burada da güzel. Gayet yani güneşli. Ee, çok güzel günler göreceksiniz çocuklar. <gülüyor> <Evet. gülüyor> Böyle gözüküyor. Ee, ya, yani çok konu var gerçekten. Kriz üstüne kriz içinde yaşıyoruz. Değil mi? Evet, damga evet. vuran krizleri sarmaya kalksak e, buradan köye yol olur. Ondan sonra yani bayrak krizi, Karayak krizi. Ama Almanya kriziyle kuzum biz Almanya'ya savaş mı ilan ettik diye soruyorlar. Evet. Yani bu çok son derece tuhaf. Çünkü benim yani yıllardan beri uluslararası ilişkiler konusunda incelemeye çalıştığım, okuduğum makale ve kitaplarda falan hiç rastlamadığım bir şey ve Almanya'ya yani yeni federal Almanya 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden kurulan devlete Naz diyen ilk devlet adamı evet. başkanı Erdoğan oldu. Aynı zamanda başbakan da söyledi ve diğer bakanlar da söylediler. Çok vahim sonuçları olabilir. Doğrusu. Kesinlikle. Yani şimdi bizim Almanya ile 2. dünya savaşı dediniz. Malum Almanya ile Dünya Savaşı'nda süresi içerisinde e, Almanya'nın karşısındaki blokta büyük bir problemimiz olmuştu. E, Almanya krom satışı nedeniyle özellikle evet. ve tarafsız kaldığını iddia ederek taraflı bir e, tutum izlemesi yine yani olduğu hükümetlerini olduğunu Dışişleri Bakanı olduğunu e, Dünya e, Batı dünyasına mahkum edilmiştir. Önemli ölçüde dünya e, daha. Ee, dolayısıyla bizim e, ilişkilerimize baktığımızda e, ben de merak ettim. yani Ne zaman savaşı ilan ettik? Bizim e, 21 Nisan 44'te krom satışımızı sınırlamışız Almanya'ya. Mütefikler acayip üstümüze gidiyorlar. Savaşın yüze, uzaması sizin yüzünüzden oluyor. Sabahtan aynı, en önemli unsurda nazilere siz satıyorsunuz diye. Ee, daha sonra da durduruluyor. İşte malum Yalta konferansı yapılıyor. Şubat 4 Şubat, 11 Şubat 1945'te Bu toplantıda da şöyle bir karar alınmıyor Yani 1 Mart'ta Toplanılacak BM, Birleşmiş Milletler Kuruluş Konferansı'na Almanya ve Japonya savaş ilan eden ülkelerin çağrılması kararlaştırılıyor Evet, Birleşmiş Milletlere Yeni kurulacak Birleşmiş Milletlere Üye olmanın da ön şartıdır Aynı zamanda En yani. bir, birinci, ilk böyle her şeyden önce bu Bunun üzerine Türkiye, Almanya'ya savaş ilan ediyor 23 Şubat'ta Yani 11 Şubat'ta Yalta bitiyor. 21 Şubat'ta biz e, kağıt üzerindeki savaşımızı ilan ediyoruz. 1 Mart'taki konferansa katılabilmek için. Evet. E, Japonya'ya daha önce e, ilan ediyoruz. Şimdi, dolayısıyla e, burada e, geçmişimizde mazimizde e, Nazi Almanya'sı 1. Dünya Savaşı'nda e, mütefikiz zaten. 2. Dünya Savaşı'nın büyük bir bölümünde de örtük müttefikiz. Yani onun üzerine zaten mütefiklerin ee, Smith Paşayı, Saracoyu e, ve Menemenci olduğunu e, ki gizli belgelerde de Türk-Alman Hitler e, dostluğu dedikin çok şey var. Şimdi burada e, benim üzerinde yani size e, sunulmak için husus şu: biz aslında bu referandumla e, biz AB Türkiye'nin AB sürecini referandumu da koyuyoruz. Yani bir anlamda bu referandum. Türkiye'nin bundan sonraki rejim değişikliği AB ile olan ilişkisinin de geleceğine eee ima eden bir e, referandum. Bu aslında bir Brexit gibi eee Buna ne diyebiliriz? E, Turks Exit mi diyebiliriz? Yani bir kalıp kanun mu referandum aynı zamanda. E, dolayısıyla bu referandumun içeriği Avrupa Birliği değerleriyle de çatışıyor. Turkey Exit. Türexit. Ben bir şey yapmaya çalıştım ama Türexit ne olur? Türexit atmışlar. Türexit, evet. Ha. Yani bir anlamda ABD 1960'ı çıkartma protokolden bu yana, yani Türkiye'nin Avrupa Birliği işte, Türkiye ABD'nin aday ülkesi, işte e, vesaire, e, bu 50 yıllık sürecinin de oynanması bu referandı. Çünkü bu referandumda biz ABD değerlerine hoşça kal diyoruz. Bay bay diyoruz. Evet. Dolayısıyla bu şeye baktığımızda yani bizim burada 2-3 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı var değil mi? Yani Bunun büyük bir bölümünde seçmen burada bakanlar ve cumhurbaşkanı referandumda propaganda yapmaya gidiyor. Peki bu propagandanın içeriği ne? Otoriter bir rejim dizaynı değil mi? evet. Peki hocam yani... Benim Özel bildiğim... gönlüm kutlaması olduğunu da söyleyenler var. Söylüyorlar değil mi? o adı Biraz önce çaldık çözdü al Mustafa Ali türküsünü. <gülüyor> Onunla başlıyor sonra e, sistem değişikliği, rejim değişikliği ne var bunda? E, e, referandum propagandası Şimdi baktığımızda eğer e, ki benim bildiğim e, ikinci Dünya Savaşı sonrası Almanya yasalarında, Kalyan yasalarında, Avrupa'da pek çok ülkede ee, örneğin ve nazizm ve fasizm propaganda'sı yapamıyorsunuz değil mi? Yasak partilerin kurulması. Yasak tabii. Evet yasak. Örtük yapıyorlar yapılabildiği Yani Avrupa Birliği değerleri Türkiye'nin e, bu son referandumda değiştirmek istediği, yeni getirmek istediği anayasal sistemi zaten dışlayan bir sistem. Yani siz o e, madde değişiklikleriyle tek adam rejimi, otoriter rejiminizle AB değerlerinin de örtüşmüyor. Demokrasi dışına çıkıyorsunuz. Yani aslında bir anlamda demokrasi dışına çıkma propagandası yapmaya gidiyorsunuz. Evet. Ee, yani bu bağlamda baktığınızda e, yani yerel yönetimler e, bunu belli nedenler ölçüler yerine gelmedi diye eee İzin vermiyorlar ama genel Bütün'e baktığımızda da Oradaki e, propaganda Referandum çalışması Aslında AB değerleriyle Alman anayasa değerleriyle Yani sonuçta orada çift Vatandaşlara propaganda yapmaya Gidiyorsunuz hem Alman vatandaşı onların Büyük bir çoğunluğu hem de böyle bir durumla altını çizmek istiyorum. Yani... Ben, ben de bir şey eklemek istiyorum. <gülüyor> Tam bu dediğiniz çok çarpıcı bir nokta. Türk exit ya da Exit hakikaten çok önemli. Çünkü bir de Tokatlılar gecesinde İstanbul Tokatlılar gecesinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, idam ki Avrupa Birliği'nin en temel e, değişmez değeridir. Yani idam dediğiniz anda Zaten Avrupa Birliği değerleri içinde yerimiz olmadı aşikar. Onu da şöyle demiş e, meclisten idam çıktığı anda onaylarım. George ne der? John ne der? Beni ilgilendirmez. Mehmet, Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatme nedense Fatme demiş ne der? Rab olsun. Rabbim ne der? Beni o ilgilendirir demiş. Yani Oradan Hadi. doğruya e, Allah'la da bir temas durumu söz konusu burada. <gülüyor> Tam ağzımdan aldınız. Şimdi düşünün Almanya'da miting yapılıyor ve bu miting yanında idam isteriz, idam isteriz. Aynen. Biz burada yaşıyoruz değil mi? Hatta halat atıyor adam. idam halat atıyor. Aynen. Yani şimdi bu, bu diyalog yeter ki siz isteyin. Cumhurbaşkanı yeter ki siz isteyin. Ben hazırım diyor idama getirmesi. Şimdi bunun Avusturya'da, Hollanda'da, Almanya'da yani herhangi bir Avrupa Birliği ülkesinde e, bu diyaloğu düşünebiliyor muyuz? Evet ama onu da demokratik yollardan getirme taraftarı olduğunu bir önceki mitinginde de söylemişti. Referandum konusuna girilebileceği aynı şekilde açıklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından idam konusunda. Evet, İnsanlar idam gelsin mi gelmesin mi diye referandum yapılacakmış. Orada gidip oy kullanacaklarmış. Bir şey i̇dam istiyorum. Evet. Savaşa ve Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerine de savaş açalım mı diye bir referandum da Ref olabilir Her şey bundan sonra. Doğrudan demokrasi. Evet. Savaş açalım. Almanya'nın altını üstüne getirelim, yok edelim gibi bir karar çıkabilir referandumda. Ali Bey bu nazi mevzusuyla alakalı ben bir şey de hatırlatmak istiyorum. Geçtiğimiz Ocak ayında Türkiye ile çok fazla Trump'ı, Erdoğan-Trump karşılaştırıyorlar ya Türkiye ile Amerika Birleşik evet. Devletleri'nin durumunu. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'leşmesi gibi metaforlar da kuruluyordu. Buna örnek verilebilecek bir durum daha söz konusu. Geçtiğimiz Ocak ayında Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Donald Trump'ın attığı bir tweette Kendisinin e, bu Rusya'yla olan ilişkilerine dair yapılan haberleri sahte haber olarak nitelendirdiği tweetinde e, kendi istihbarat servislerini suçlamıştı. Kendi ülkesinin istihbarat Hı. servislerini suçlamıştı. Bu yalan haberlerin kamuya sızmasına izin vermemeliydi istihbarat servisleri demiş. Ve bu bana yönelik bir saldırı Nazi Almanya'sında mı yaşıyoruz diye bir tepki göstermişti. Orada da bir Nazi Almanya'sı referansı vardı. Alman Dışişleri Bakanlığı'na sormuşlardı bu soruyu. O da tam olarak anlam verememiştim neden böyle bir konuyla alakalı Alman Nazi Almanya'sına referans verildiğini. Burada da aynı şekilde bu durum anlaşılmıyor. Neden Nazi Almanya'sına böyle bir referans verildi? Anlaşılıyor, anlaşılmıyor. Yani. yani hem siyasal bir kültür eksikliği de altını çizmek lazım. Ee, bu tarihi e, biraz vakıf olmak gerekiyor ülkeyi bir numarasıysanız. Ee, şimdi Türkiye'de e, yani Almanya'da çok çeşitli gerilimler yaşanıyor. madem işte Türkiye'deki darbe girişiminin e, den sonra orada ilticar, diplomatik ilticar talebi var. E, ve Alman vakamları... E, Sunulan e, belgeleri inandırıcı bulmak için iade etmiyorlar e, ve, ve ticariden yani diplomatla supaya kadar cengir içinde bunlar tabiinde bunlar ki bunlar de bir NATO ülkesinde geçiyor dikkatimizi çekelim yani NATO'nun içerisinde iki ülke bu e, diyaloglar içerisinde ee, Avrupa'daki ee, en büyük NATO üstünde Ramstein üstünde Almanya yani bir Sonra şehir bizim şehir birlikliğinde ve sayısı için. bizim Evet sayısız Türk subayının NATO subayının iltica talebinde bulunduğu söyleniyor ve bu talepleri... Yüce aşkın sanki değil evet. mi? Subay ve diplomat yüce Ay, Avrupa Birliği'nin başkenti yani Rammstein'dan başka Avrupa Birliği'nin başkenti sayılan Brüksel'de de Mons üstünde ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki de en büyük NATO üstlerinden biri bildiğim kadarıyla Langley üstünde yüzü aşkın e, Türk subay askerinin iltica talebinde bulundukları hı hı. Ve tabii iade etmemelerinin e, sebeplerinden birisi de e, yalnız şey değil, dönünce nasıl bir muameleye maruz kalacaklarını tabii. bilmedikleri için özellikle çünkü Hiç. korkunç bir işkence ve başka şeyler var. E, devleti olmaktan çıkmışsınız. Evet. E, Darbeyi henüz yargılamamışsınız. Bakın yani e, Deniz Yücel'i e, mahkum etti Cumhurbaşkanı'ndan evet. değil mi? Tabi tabi terörist de. Yani terörist diyor. Ee, aynen o, öyle diyor. O, yani dolayısıyla burada e, muazzam bir e, tamir edilmesi çok büyük bir durumla karşı karşıyayız. Evet. Gelelim hani... biraz ekonomi söyle. Ya söylerim. bu NATO meselesinden ayrılmadan bu soruyu tekrardan sormak istiyorum. Zaten üye olmadığımız bir kulüpten ayrılmak için bir referanduma gitmeye gerek yok bana kalırsa. Avrupa Birliği'nden zaten üye değiliz. Alakamız çok fazla olmadığını düşünüyorum ben. Ama NATO'dan ayrılmak için bir referanduma gidebilir miyiz? NATOxit diye bir şey yapabilir miyiz? Yani bu daha olası olamaz mı? NATOxit. <gülüyor> NATOxit bilmiyorum. NATOxit güzel oldu aslında. Olmaz <gülüyor> mı yani şey olmaz mı? Kolay olmaz mı? İşine yani, de gelmez yani. mi? Ee, o, yani, o, o iş biraz sıkar abi. Yani. Zor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama şöyle yani. şeyler de oluyor. Şimdi mesela toplantısı engellenen Bekir Bozda iptal eden belediye teröristlerin yoğun baskısı altında demiş. Alman belediyelerinden, Gagenağ belediyesinden bahsediyor. İşte Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik Avrupa'daki Avusturya'ya konuşmuş Avrupa'daki ırkçılarla aynı dili konuşuyor faşistlerle diyor. Gagana, bir de bomba ihbarı vardı bu evet. iptalden sonra onu da hatırlatalım. E, Deniz Yücel'in de tecritte şu şeyleri var. Red Hat'ten gözaltına alındım. FETÖ'den nezarethanede tutuldum. Ulan, PKK tutum. propagandasından cezaevine gönderildim diye Çok Şafak Pava'ya <gülüyor> asıl sebebi biliyorsunuz değil mi? Bu şeydeki eee Berat'taki şeyler dedi. Evet. Berat Albayrak. Berat Albayrak'ın eee Evet. Esas meselesi orada. Evet. E, şimdi Avrupa Birliği meselesi nasıl yani Türkiye Avrupa Birliği ile bu kadar e, 60 yıla yaklaşan bir ilişkisi var. Bu ilişki de üye değil ama yani e, ömrünü bununla tüketmiş bir ülke. Dolayısıyla ada üyelikten bile eee uzaklaşmasının ne anlama geleceğini e, düşünmek bile istemiyorum ama bu iş kopuş noktasında doğru gizli de giderli. Bu referandumda aslında bir anlamda bunun oynanması NATO meselesi çok daha farklı çıkmak Hayır istiyor. Bir de şey dedi yani PKK'nın bir temsilcisi olarak bir Alman ajanı olarak. Alman evet. konsolosluğunda bir ay saklanmıştır istedik vermedi de, dediler. Bir de imam ajanlar var değil mi? Bir de, o, da, o meselede var imam ajanlar. Evet. Almanya'daki ilahiyat e, mit ilişkisi nedeniyle onların yani evet. muazzam, muazzam bir şey var. Şimdi burada bir şeye değinelim çok kriz olduğu için. Mesela Almanya Türkiye'nin <gülüyor> hem e ekonomik ilişkilerinde Avrupa önemli bir yeri tutuyor malum. Ee, AB ve gümrük bilgi açısından önemli, ekonomik ilişkileri açısından önemli. Bir de turizm açısından önemli. Evet. Ufak bir araştırma yaptım yani gazetecilik, muhabirlik şeyi. Yani e, Türkiye'deki e, geçen sene yani bu krizi dönem Rusya ile muazzam bir kriz yaşıyoruz terör zaten yüzde azaldı 2016'da Türkiye'nin gelirleri ve e, turizm e, turist girişleri. E, i̇şte bu sene e, Rusya ile arayı düzelt gibi sahile işler işlerle birazcık Rus, e, e, turist gelir şimdi bir artış söz konusu olacak ama Almanya. Muazzam etkilenmiş durumda şu anda turisinde. Ee, Alman nefes? turistlerin Türkiye gelmesinden ötürü Türkiye evet, mi etkilenmiş? Evet. evet. evet. evet. E i̇kinci evet. Yani, ikinci turist kaynağı, yani Rusya'dan sonra Almanya. Ama yani yeni bir araştırma yani daha yapıldı. Rusya'dan sonra? Bir, bir bir değil, bir de Almanya geçen sene. Almanya'da yapılmış olan bir araştırma var. Onu gördünüz mü, Ali Bey? Alman turistlerin bu seneki yaptıkları rezervasyonlarda yüzde 67 bir artış yaşanıyormuş ama Yunanistan'da ha <gülüyor> tamam zaten mesela e, Türkiye'de e, Türkiye'ye gelmiyor Almanya'da Yunanistan'ı yapıyor evet. e, Almanya'da e, Dan Türkiye'de turizm yatırımı yapan isim vermiyim e, bir kuruluşun iki tane böyle beş yıldızlı oteli var e, bir tersi kapıyor şey almıyor şey yok yani talep yok ve talebin önemli ölçüde azalacağını söyleyebiliriz bu şey sırasında önümüzdeki günlerde. Zaten Ocak ayı itibariyle belki evvelki Ocak yüzde %10 turizm gelirleri ve Türk girişinde azalma söz konusu oldu. Buna Türkiye'de Almanya geçen sene 3 milyon 890 bin kişiyle ilk sırada yer almış. ikinci sırada Gürcistan gider var ama giriş şey Dolayısıyla Rusya'yı telafi edemeyen daha henüz Türkiye bir Almanya şokuyla karşı karşıya ve zaten geçen sene itibariyle Antalya bölgesineyantalya bir Turizmin birinci bölgesiydi et İstanbul kültürel gelişler ne birinci sıraya yer aldı. Dolayısıyla bu işin ciddi bir Ekonomi tarafı var. Ufak yani, bir eklemeyi. Çok özür diliyorum, sözünüz kesin. Ne kadar önemli olduğuna dair açıklamayı da Bakan Avcı yaptı. Dün ee, turizm gelirlerinin ne kadar önemli olduğunu dedi ki, ülkemizdeki en önemli sorunlardan biri olan cari açımızı karşılama oranı yüzde 80 oranında turizme ait dedi. Turizm gelirlerinden geliyormuş. Dış ticaret evet. açığını karşılama oranı yüzde 42miş. Yani yüzde 80 evet. oranında ülkenin cari açı turizm gelirleriyle karşılaşıyor, karşılanıyor bundan geçen önce. Sene. Evet o %30 azaldı bu geçen sene 2016 Rusya ve diğer krizde Şimdi İran'la e, meydan muharebesine girmiş durumda neredeyse. E, şimdi bakın çok ilginç şeydir oluyor. Biz Nevruz nedeniyle turizm firmaları artık bu açıyı kapatmak e, için İran e, vatandaşlarına bir kampanya yapıyor. İran Türkiye'ye Nevruz tatilinde getirmek istiyor. Muazzam fiyat kırışlarına sebebiyet veriliyor. Mesela Türkiye'de 4-5 yıldızlı oteller, İspanya'nın 2 yıldızlı otel fiyatıyla falan da çalışıyor. Bu arada durum da böyle. Mesela İran'daki gerginlikler yaşanıyor. İran bu gerginliğin durumuna göre eğer ilişkiler ise Antalya ve Alanya'ya uçuş izni veriyor. Eğer ilişki kötüyse maliyetleri şey yapacak. Isparta, son Denizli'ye izin veriyormuş. Denizli'den insanları şey, yani caydırıcı yapıyormuş. Durumlarla karşı karşıya çünkü o sırada Kuzey Irak'ta petrolleri daha doğrusu Irak petrollerinin işte Barzani kısmının Türkiye'ye satılması, öbür tarafta bazı hükümetinin İranlı bu Kerkük petrollerinin İran'a taşınması ile ilişkin anlaşma imzaladığından değil. Yani her tarafında, her taraftan problemli bir durumla karşı karşıyız. Zaten bunu da hayatın içerisinde görebiliyoruz. Ama ekonomiye, ekonomiye geçtiğinize göre ben şeyi de söyleyeyim. İstanbul Milletvekili AK Parti'nin Burhan Kuzu'nun Almanya'nın bu tablının açıklamasını gördünüz herhalde. Türkiye'yi bölgede rakip olarak görüyor. Ya. Üçüncü havalimanı yapılınca çıldırdılar diyor. Frankfurt ya. havaalanı hemen hemen kapanmak üzere. Üçüncü havalimanı yapıldıktan sonra çıldırdı onlar. Bunlar Almanya için dert oldu. Asıl mesele bu demiş. Bir de Viyana için bence daha da çarpıcı olan açıklaması o. Avusturya'da da böyle milliyetçilik artıyor. mikro milliyetçilik Çünkü aynı mantık orada da var. Onların bir de Viyana acıları var haliyle. Demiş. Yani Viyana kuşatması 17. yüzyıl ortalarına inmiş. Buraya kadar geldik ya zamanında. Onlar da unutmuyor. Zaman zaman depreşiyor tarihteki bu şeyleri diye konuşmuş. Yani absürditenin de bir sınırı var. Yani e, madem o, o, oraya geldik, e, şimdi 3 Mart, bugün de 5, Cumartesi günü ya da Cuma günü onun yaptığı bir konuşma var. Sanıyorum Kültür Şurası'nda yaptı bunu. Diyor ki, e, Batı Almanya, Almanya teröre yardımı yataktıktan yargılanması gerekiyor evet. diyor bir Şimdi burada bir şey var. İşgal güçleri diyor 1920 yılında İstanbul Limanı'na demirlettikleri gemilerden gençlerimize bedava alkolü içki dağıtıyorlardı. Ben, duydunuz mu hiç böyle evet, bir şey? Ben de ilk defa sizden duydum dün akşam. Bir kez daha tekrarlar mısınız kulaklarım? İşgal madenim. güçleri yani 1900 Sevr'den sonra işgal malum o zamanki Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan güçler İstanbul Limanı'na kruvizörlerini, e, savaş gemilerini demirliyorlar. Ay, Demirler biliyorsun. demirlemez. Gemilerden gençlerimize bedava alkolü içki dağıtıyorlar. Bedava ]mış. mı? Sayın, evet, bedava alkolü içki. Aman evet. yarabbim. Ne, hangi içki? Sene kaçtı? 1920 diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. İskoç viskisi mi? ÖTV'siz. Net. Muhtemelen öyle. ÖTV. O zaman tabii o zaman en, en imigrat tabi. kanunu var o. Ben <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani e, sonra diyor ki Gezi olaylarındaki gibi gençlerimizi de alkol dağıtmaktan geri durmuyor. Herkes ondan bahsediyor da ben öyle bir şey görmedim. Yani her şey. Bakın bahsediyor, burada bir burada. Abuk bir durum şöyle. Almanya'ya ya yargılanması gerekiyor ifadesinden hemen sonra işgal güçleri diyor. Şimdi işgal güçlerinin içinde Almanya yok. Almanya'ya gelinmiş Osmanlı mültefiki bir yeri yani. Evet, Almanlara karşı yani alkol içkida. Yani gerçekten eee bu bunun diyor ki kendileri bir gün çekip gitse de işte bu alkolü içki dağıtmaları nedeniyle manevi e, tahribat yarattılar diyor. Bunu biliyorlardı yani. diyor içki dağıtırken diyor. Kendileri bir gün çekip gitse de en kalıcı zararın manevi tahribat olduğunu biliyorlardı. Şimdi o gün bedava içki üzerinden kimliksiz hale getirilen gençlik yani bu muhtemelen Bizim babalarımız filan yani. Osmanlı ya içki bu şekilde giriyor o zaman değil mi? Yanlış mı anladım ben? Osmanlı, Osmanlı. topraklarını içkinin... ilk defa orada görüyorlar. İşgal kuvvetlerinin dağıtmasıyla beraber görüyor gençler içkiyi Osmanlı'yı. Ya ya ya ya. <gülüyor> i̇çkiyi yasaklayan 4. Murat'ın kendisi müthiş bir ha, evet. içkici, Onu biliyoruz. E, bir, de, bir de böyle yani, gerçekler var. Bir de Osmanlı döneminde yani... E, meyni Müşküret kanunu yok. 1930'da çıkmıştır. Evet. Bizim kaderi Meyni Müşküret serbestti yani üretim. E, Haliç kıyılarında muazzam e, şeyler var yani İstanbul'da. Şimdi e, bedava içki üzerinden kimlik hale getirilen gençlik o zaman şimdi ideolojiler üzerinden kişilik hale getiriliyormuş. <gülüyor> Gezi alaylarında olduğu gibi gençlerimize bedava alkol dağıtmaktan geri durmuyorlar. Şimdi e, bu gençlik e, bu, bu işgal müşteri de bugünkü onların uzantıları e, kutuplaştırma yapıyormuş alkol üzerinden biz hayat tarzlarına dokunmadık diyor Sayın Cumhurbaşkanı haftalarca gündemi yani geziye e, referans en büyük e, bilinçaltında bence e, Erdoğan'ın e, ciddi bir gezi e, direnişi hayatında önemli bir bilinçaltı e, olayı gibi gözüküyor şimdi <gülüyor> buradan zaten ne diye giriyor ortada durum bu yani Almanya, Avusturya ve Hollanda şu anda Avrupa'da bu yani söylenen sözlerin büyük bir kısmı bu ülkelerin sarf ediliyor anladığım kadarıyla. Fransa ve İngiltere'de böyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. Ama Türkiye'nin ayrıca Cumhurbaşkanı diyor ki yürütmeyi doğrudan milletin emrini veriyoruz. Bugüne kadar nerede dedim, yürütme ee, milletin vekalet verdiği kişiler ak parlamentoda akıllar önce estetik gen soru veriyor bunu engelliyoruz diyor yani akılları estetik gen soru nedir diye idare şey anayasa hukuku birinci sınıf sorusu olur yani değil mi İlk gen soru ne için yapılır neden böyle bir enstrüman vardır falan diye ee, durumumuz bu Dolayısıyla evet, yani Guardian gazetesinin eski genel yayın yönetmeni ve medya köşe yazarı medya yazarı Peter Preston'un yazdığı çok çarpıcı bir şey. Türkiye'nin gerçekliği kurgudan bile tuhaf diyor. Tuhaf. Yani kurgu bile tutamaz yerini diyor. Türkiye'nin gerçekliğini. Almanya yüzlerce terörist, Almanya'da terörist diyor diyor. Onlar, tabii. Aynı, tabii. Sonra diyor ki sizin bütün yaptıklarımızı dökeceğiz. Ayaklarımızın üzerinde türen bir Türkiye var ama yani Alman turisti de muhtaç bir Türkiye Bunu O da kendi çok iyi biliyor Şimdi e, onun üzerine bir şey denedik komisyonu raporunu Ne yaparsanız yapın avucunuzu yalarsınız Hiçbir şey tutturmayacaksınız Onlar bu kararı alıyor 18 Mart Çanakkale Köprüsü ihale ediliyor Bunu söylüyor Erdoğan 10 milyar doların üzerinde bedelle %50'si dikkatimizi çekelim Yabancı %50'si yerli İhale tamamlandı sen bu kaynakları nereden buluyorsun? Nereye gidiyorsun? Türkiye'nin 2017 yılı içerisinde sadece mütevazı bir oranı oranını sürdürmesi için döndürmesi gereken e, finans e, bo, e, dış borcu ve finansetrisi gereken cari borcun toplamı 200 küsür milyar dolar. Evet. E, yani ben... buna ne denir? E, bir şey denir ama yani e, e, Gerçekten e, bir psikolojik durum da e, hakim. Evet yani düşünüyor. benim psikolojim tamamen bozuk zaten. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Çavuş evet. ordundan Almanya'ya e, denen şeyi de biliyorsunuz gördünüz mü onu. Alman derin devletinin ya, sistematik uygulaması ya, ya, demiş tesadüf değil diyor yani ve biz de karşılığını verir çekip çekinmeden her türlü karşılığını veririz. O zaman gerisini siz düşünürsünüz diye bir salva atmış Almanya'ya. Ve Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli de Almanya'da katılacak etkinliklerin, bakanların iptal edilmesine tepki göstererek Türkiye dünyadaki en özgür ülkelerden biri. Hiç olmadığı kadar özgür bir ülke demiş. Başbakan Yardımcısı Nurettin canikli. Ya. Ama e, en Eşim çarpıcı bana. açıklama da şey bütün bu Almanya ile işte Avusturya ile Avrupa'da ama onun dışında İranla Rusya ile ve e, Yunanistanla olan çok ciddi sorunlar da bir yanda e, Amerika Birleşik Devletleri'nden e, Dışişleri Bakanlığı'ndan yıllık insan hakları raporu 75 sayfalık bir raporda çok ayrıntılı Türkiye'de tutuklu gazeteciler ve adil yargılama konusu. Dört konuda çok ağır eleştiri gelmiş. Adil yargılama ifade özgürlüğü, sivillerin güvenliğinin sağlanamaması ve cezaevlerindeki insan hakları ihlalleri işkence filan. Buna karşı cevabı da gördünüz değil mi? E, e, son raporun ülkemizle ilgili kısımlarının A. Kabul edilemeyecek iddialar. B. Yanlış tanımlamalar. C, gerçekten uzak yorumlar içerdiği görünmüş, görünmüştür. Raporun nesnellik konusunda hiçbir dayanağının olmadığı açıktır diyor. Yani Amerika ile de Dışişleri Bakanlığı ciddi bir e, kapışmaya giriyor gibi görünüyor. Yani e, kapışmadığımız ülke e, yok. Ama e, ben bu turizmle ilgili e, bilgi toplarken bir turizmci arkadaşım şöyle bir şey söyledi, ee, Bağdat'ta e, Irak Amerikan menşeli bir şirket e, düzenli yıl sonu toplantılarını e, Antalya'da yaparmış. Bu sene iptal etmişler, bunlar da hizmet veriyorlarmış bu şirkete, e, iptal e, gerekçesi güvenlik Bağdat'taki şirketin bağlantılı Evet ve bir yapılmış toplantıları. Hmm. Türkiye'nin durumu bu yani e, hani hem kelim hem diye bir deyim vardır. E, yani Almanya ekonomi anlam ekonomideki birinci partnerin e, ve şu anda Türkiye'deki Alman yatırımları e, finansal akım olarak olsun ticari akım olarak olsun önemli. Zaten farklı bir, bir önceki 2007'in tek çıkışı Avrupa Birliği ve Almanya üzerineydi. E, pek çok firma e, herhalde durumunu özel fiziki yatırmışlar. Gözden geçirecektir. E, çünkü yani savaş ilan etme aşamasına gelmiş bu sözler onları gösteriyor. E, biz tarihimizde tek savaşı 2. Dünya Savaşı sonrasında San Francisco öncesindeki adüselinde ilan ettik Almanya'ya. E, çok krizik var. Yani konuşmamız gereken krizlerden biriydi. Karagah, bayrak krizi artı e, Barzani meselesi önemli. Satırda ona değinecek vaktimiz var mı yoksa başka zaman mı var? Başka bir zamanı herhalde bırakacağız artık. Ee... Valla şişlik yani bu gerçekten e... muazzam bir sorunun içerisinde yuvarlanıyoruz. Ama ciddi olan hiçbir şey yok. Yok hiçbir şey yok. Yalnız şunu söyleyeyim yani Kuzey e... İran-Kürdistan bölgesel yönetimiyle Türkiye arasındaki Petrol e, meselesi önemli değil, nokta, nokta diyelim. Berat Albayrak'la e, Barzani arasında bu konuda bir anlaşma var. 50 yıllık anlaşma yapılmış galiba, Kerkük Petrol üzerinden Türkiye'ye. Hmm. Evet, e, bu da karışık. İran, Bağdat, <gülüyor> Rusya, herkes konuda, evet. evet, nokta evet. Ali Bey ufak bir e, anekdotla ben de noktalıyım müsaade ederseniz hepiniz. E, bu şeyi merak ettim. Bu kurgudan daha gerçek özür dilerim. Kurgudan daha garip olan şey daha tuhaf olan söz kime aittir diye Lord Byron'a <gülüyor> kadar gidiyor. E, o söylüyor. Da, gerçek daima şaşılacak bir şeydir. Kurgudan daha fazla şaşılacak bir şey diyor. Diyor. The Guardian'daki referansla ama en güzelini Türkiye'ye en uygununu galiba Mark Twain demiş. Diyor ki Gerçek kurgudan daha acayiptir. Çünkü kurgu olabilirlikleri gözetmek durumundadır. Gerçeğin öyle bir zorunluluğu yoktur. diyor Yok. yok. <gülüyor> evet, <devamlı>. Bundan kapıyorsun. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çok kalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik Açık kastede. yeni karlar erdi, erdi. Kubarmış dağlarda karçin çekler. Ahettim yar ile kavlim vardı. Birlikte dermedem or çiçekleri sev. o şansabulumu topla Allah az vay toprak ah. <Gülüyor> vücuda getir her tür yaprağı ah, ah. Geçil giyinmiş Dağlara bir baba. Besleyip Büyüdür yer Çiçekleri Sevdiği Ah sen Elinden çektiğim çile Bay çile Söyleyip ismini düşürmem dile Göz yağ kırmızı gülen <Gülüyor> Sahnin titmesin har çiçekleri <Gülüyor> Sev Selin derdini yazmışlar başta valla, va, de başta valla. Va. Beni yakıp sen kızınma ateşte gömle, Yanakta güllerin fiyatı kaç tabağı. Satma gelişmez yar çiçekleri sevdiğim. Yatma gelişmez Yar çiçekleri Sevdiği Evet Cengiz Özkan'dan Estibahar Yeli Karlar Eridi Adlı Aşık Veysel türküsünün bir yorumunu Dinledik TRT Kaydından Emred Ataşoğlu ...bize bunu gönderdi. Biz de çalma fırsatı bulduk bugün. Çünkü ağaçlara su yürüme zamanı... ...ve üçüncü cemrinin toprağa düşme zamanı... ...Büyük Saatli Marif Takviminden... ...ve aynı zamanda da Atlas Dergisi'nden de konuştuk. Sabahleyin... kocakarı Karı Soğuğundan Çaylak Fırtınası'na... ...Anadolu'da Halk Takvimi üzerinde... ...konuşma fırsatımız oldu Açık Radyo'da. Açık Gazetesi'nde onun. Sonradan gene... Mark Twain mi dedin çok güzel söylemişsin Devam edelim bence absürlitelere Yani Başbakan Yardımcısı Cennikli'nin söyledikleri üzerinde biraz daha durmak lazım Türkiye'de özgürce herkes istediği gibi konuşuyor istediğini söylüyor Hakaret derecesine varan yaklaşımlar dahil olmak üzere diyor demiş Dünyanın hiçbir ülkesinde hakaret ve küfre varan bu yaklaşıma müsaamaha gösterilmez ama Türkiye'de gösteriliyor Hiçbir kısıtlayıcı yaklaşım söz konusu değil. Özgür bir ortam var. Böyle bir ülkede diktatörlükten söz edilebilir mi demiş. Gaza gelip terbihsizlik yapmayacağım, işimden olmayacağım. <gülüyor> tamam, devam ediyorum. Ee, Sinop'ta konuşan Başbakan Binali Yıldırım da mevcut sistemi eleştirirken abidik gubidik işler oluyor. Hiç aklınıza gelmeyen biri başbakan oluyor demiş. Bunu nasıl yorumladın? Kim demiş efendim? Başbakan Binali Yıldırım. Başbakan... Binali Yıldırım abidik gubidik işler da Hiç aklınıza gelmeyenler başbakan oluyor demiş. Evet. Başbakan demiş. Evet. Kim, kime referans veriyor? Sinoplu Diyojeni. <gülüyor> Anladım. Diyogenesi. Gölge etme başka ihsan istemem demişti ya. Kime demiş olduğunu hatırlıyor musunuz? Seni zor durumda bırakmak istemiyorum. Tarih bilgisi konusunda. Ee, İskender'di galiba. Evet. Aleksandros. Makedonya'da Büyük İskender. Hı hı. E, filozoflar öyle diyebiliyor işte orası. Kısa süreli bir demokrasiydi ama. Başkan İskender. <gülüyor> Başkan İskender. Ee, öyle demiş. Hatta Sabahattin Ali'ye de gönderme yapmış. Artık tamamen ipin ucunu kaçırmış durumdayım. Gerçekten ben. abidik gubidik bir durum ortaya çıkmış. Dışarıda deli dalgalar gelip duvarları yalar beni bu sesler yalar aldırma gönül aldırmayı başına ne eğilmesin. Söylemiş söyledim. mi bunu yoksa şiir şeklinde mi söylemiş? Şarkı olarak söylediği bir şey de vardı. Var ama çok kötü söylüyor. Onu çalmamızı isteme Ben, ben hazırlamamıştım zaten çok kötü diyeceksiniz diye. Ya bu korkunç detone yani e, hakikaten söylemese daha iyi. Ama bazen işte insanın kulağına da hoş gelebiliyor. Zevkler ve renkler tartışılmaz ya. <gülüyor> Şarkı söyleyen Başbakan gördünüz mü diye soracağım, görmüşsünüz mü muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan da aynı şarkıyı söylüyordu. Ondan gelen bir gelenek zaten bu. Ama başka da var. Kim var? Trudo filan da söylerdi. baba Trudo. baba Trudo. Yani Recep var mıydı acaba? Hı. Ecevit var mıydı? Yok, zannetmiyorum. O şiir yazar ve okurdu. Şimdi ee, şunu da söylemek istiyorum. Bu absürlitelere devam edeceğiz. Önce ben sana bir soru sorayım. Evet. Bu sefer soracağım. HDP ağır milletvekili Leyla Zana hakkında 3 ayrı suçlama nedeniyle 9 yıldan 21 yıla kadar hapis istemiyle ceza, şey dava açıldı. İddianame Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu ve kabul edildi. Cumhuriyet'ten Mahmut Oral'ın haberine göre. Bir, ne yapmış? Nevruz Etkinliği'ne katılmış. Ne zaman? 2012'de. 2012'deki Nevruz Etkinliği'ne neredeyse ha. bütün partiler katılmış. Hayır. Valilik kararıyla yasaklanan etkinliğe Ha, Valilik kararıyla yasaklanan etkinliğe derseniz başından ona göre düşüneyim ha, ben de. İşte katılmış. Bu birinci suç. 156 sayfalık iddianame. Evet. Tamam. Diyarbakır'da değil anlayayım. 2. DTK binasına gitmiş. Demokratik Toplum Kongresi. Evet hı hı. ve orada toplantıya da katılmış. Kaç dakika sürmüş yazıyor mu? Yazmıyor. Önemli değilmiş demek Ama ki. giderek tırmandırıyorum şimdi gerilim arttı mı? Gerilim müziği koysana Selahattin. <gülüyor> Yok şakaydı. <gülüyor> 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar Günü toplantısında konuşmuş. 4 Mart 2012'de. Yasaklı mı o zamanlar? Olan hal kapsamında yasaklı değil, değil, değil o. de. değil. O zaman ruh Katılmış. Ama bazı bölgelerde. Konuşmadaki kahretsin. sözleriyle de işte bir şey İmralı'da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan'ı kastederek suçluyu öz, övme fiilini işlediği ifade edilmiş. Ama en ağır şeye geleceğim İnanamayacaksın buna en ağır Buyurun. suçuna. Seçim otobüsünün üzerine çıkıp zafer işareti yapmış. Daha neler artık. Ya. Zafer mi? evet. İki parmağını daha kaldırsaydı gerçek zaferi elde ederdi. Siz şeyde gördünüz mü Tokatta mıydı Amasya'da mıydı askeri kıyafetlerdeki Çanakkale'li gençlerin Çanakkale'de şeyde olan gençleri temsil eden insanların e, Erdoğan'ı selamlama şeklini. Yok böyle biraz hafif Romalıları aldır, aldırıyor ama el böyle tam dik değil dört parmak var hmm. arasından geçiyor Cumhurbaşkanı Yeni bir seremoni. Evet, o değil. şeyler de kayboldu ama bu arada. Ama zafer işareti ya, olacak iş mi ya? 21 yıl az bile bu şeye ya. Saray Utobüsün mi? üstüne evet. çıkmış. Ve ama çok ince bir şey var. Örgüt propagandası olabilecek tarzda zafer işaret yapmış. Nasıl? Evet. Şöyle mi? <gülüyor> i̇şte böyle. Anladım. Anladım. Oo. Oo. Yapmayın. Lütfen. <gülüyor> bu arada Bahçeşehir Üniversitesi'nde konuşma yaptığı sırada Ağır bir saldırıya uğramıştı. Kürsü devrilmişti. Milliyetçi Hareket Partili. O an. Ne diyorsun buna? Tam bir diyor ortaya çıkmadı. Ne, ne diye saldırmış kişi? Devlet Bahçeli diye mi? Evet. Hareketin lideri Devlet Bahçeli diye saldırmış galiba. Evet. E, saldırmış. Slogan lazım yani. E, yani sonra Sıfırdan slogan üretmek zorunda kalıyor böyle tip saldırılar için. E, yani şey yapmış... Ee, serbest bırakılmış Evet ee, Serbest bırakılmış baya herkesin içinde Büyük bir kaos Sadece Devam etmiş e, o an e, konuşmasına Twitter'dan paylaştığı Mesajı da e, Şey demiş yani Haberi e, olayla e, Olayı haberleştirirken de Anadolu Ajansı şey demiş Protesto eden Birine ne demiş? O anda Anadolu Ajansı'nı Kurtulmuş'a şikayet etmiş. Numan Kurtulmuş'a. Başbakan yardımcısı. Ve Sayın Numan Kurtulmuş devletin resmi ajansının yaptığı bu terbiyesizliğe sessiz mi kalacaksınız demiş. Çünkü Anadolu Ajansı o anın bu mesajına da cevap vermiş. Evet. Şimdi sinirlisiniz demiş. Ajans konuşmaya başlamış. Böyle. Evet. Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada. Sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner bir daha okursunuz. E haberin yani. içinde aynı şeyleri tekrar söylüyorlar ama. Evet, Değişik bir şey, şey söylenmiyor. Hayır, söylenmiyor. Yani Sinan Ogun dediğinden farklı bir şey söylenmiyor. Hayır, Sinan. madem o... farklı bir şey böyle bir mesaj vereceksiniz, farklı bir şey olsun da referans verin. insanlar girip tekrardan ne olduğunu anlamasınlar. Yanlış olurdu, anlasınlar ortaya çıksınlar. Ama Anadolu Ajansı rasyonel değil mi? Devletten sizin cebinizden çıkan vergilerle beraber insanlar orada haber yazıyorlar, ardından ne, böyle Twitter'dan ne Yok zaman paradım ne zaman verdim ben para ne mı? zaman ben de para var diye cevap verecektim ben de <gülüyor> Sayın nurman kurtulmuş devletin resmi ajansı fiziki saldırıya masum bir protesto demiş böyle olur mu değil neyse bu eleştirilerin ardından Anadolu ajansı bu delik anlıca şeyini paylaşımını silmiş gaza gelmiş ve o an bu ikinci iki defa konuş teşekkür etmiş bunun Sinan'a. Şimdi bu da böyle. Teşekkürler Anadolu Ajansı mı demiş? Hayır. Numan Kurtulmuş ha, Atecik. Sildirdiği için. Öbürü delikanlı ya Ajans. Ee, sinirlisiniz sonra okuyun anlarsınız diyor. zekalı demek istiyor yani. Evet. Hmm. Yani daha doğrusu anlayışı kıt, gerizekalı değil mi? Böyle. Sinanogan Numan Kurtulmuş'a teşekkür ediyor. Numan Kurtulmuş, Deniz Baykal teşekkür ediyor. Herkes birbirine teşekkür, teşekkür edip ediyorum. böyle birbirlerine bir teşekkür evet. üçgeni yapıyorlar. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da Deniz Baykal'a teşekkürlerini ifade etmek istediğini söylemiş. Çok hassas bir şekilde yaklaşmış. Türkiye düşmanlığı, Erdoğan düşmanlığı gözlerini karartıyor Orada demiş. gitmiyor çünkü. Ne hakkında? Almanya'daki verilmiş olan bu e, toplantı iptalıyla alakalı Baykal'da gitmeme karar vermiş. Bu konuyla alakalı teşekkür ediyor. Evet, biz bugün şeyle devam edelim Peter Preston'a esas aldık Mark Twain'le de gidiyoruz yani şeyden, Stranger than Fiction dedikleri yani kurgudan daha tuhaf olan gerçekliklerden gidiyoruz Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta yapmak isteyen e, konak İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Gündoğdu Meydanı'na yürümek suretiyle 8 Mart Kadınlar Günü konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı ...na valiliğimizce izin verilmemiştir diyor İzmir Valiliği. Almanya'da mı? Yok. İzmir'de. Neden? Çünkü konu 8 Mart'ta. Bu 5 Mart'ta niye yapıyorsunuz diyorlar. Olmaz diyor yani. Kadınlar yürüyüşüyor. 8 Mart'ta izin verecekler miymiş? Onu ayrı konuşuruz. O ayrı konu. Ama 8 Mart'taki bir günü 5 Mart'ta kutlayamazsın demişler. Ama benim en sevdiğim şeylerden biri de dikenden aldım bunu. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir baba ve oğlundan 128 bin lira gasp eden şahıs. Ki e, gasp ettikten sonra da e, şey, araca şüphelilerin içinde bulunduğu araca asılarak mağdurların da metrelerce sürüklendiği gibi dramatik olaylar var. E, şüpheli adliyeye götürülürken teşhis edilmiş. Hı hı. Sanki cinayet işledik. FETÖ'cü müyüz? Bir şey yapmadık ki ne yaptık diye bağırmış. Gazetecilere sinirlenmiş. Nasıl Türkiye'nin gerçekliği? FETÖ'cü. Yeni Türkiye'nin torbacısı da biz vatan haini değiliz, i̇şte <gülüyor> <Türkiye 'nin> <gülüyor> değiliz, de değiliz, uyuşturucudan alındık demiş. Kimmiş yeni Türkiye'nin torbacısı? İşte bir uyuşturucudan yakalanan bir adam da yeni Türkiye'nin torbacısı olarak biz vatan haini değiliz, FETÖ'cü de uyuşturucudan alındık demiş. Bu arada İsrail'de şey dekriminalize edildi e, Mariana kullanımı. Bununla alakalı bir haber çıkmıştı. Hmm. Yani yani suç kapsamı dışarı, dışına çıkarıldı. Yani kamusal alanda değiştiğiniz takdirde bir para cezası veriyorsunuz ama sicilinize işlemiyor. Avrupa genelinde de bu tip hareketler oluyor. Yani bunun üzerinden cezaevleri dolduğunu görüldü artık. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere bütün dünya. E, yavaş yavaş farklı politikalarla bu konunun üzerinden geçmeyi planlıyorlar. Ama Türkiye'de pek böyle bir durum söz konusu değil. Evet, evet durum bu. Ee, bu arada Ankara'nın asbestle imtihanı diye de güzel bir yazı vardı. Bir yanıtte e, Şanver İsmailoğlu yazmış bu konunun uzmanlarından. E, o, yani tarihi bir binayı AVM yapmak için ortaya çıktı. E, çıktı Biliyor musun? O, bütün o asbestte... İnsan sağlığına pekala şey karsinogen olan kanser hastalıklarına yol açan lifleri var çünkü asbest lifleri e, binaya örtülen branda marifetiyle ölüldiği <gülüyor> şeklinde açıklamalar da yapıldı modern postmodern Türkiye'de. Fakat yıkım ayrıca kültürel bir binanın yani bayağı Yensen Planı'na uygun olarak Ankara'da yapılan o modern mimari şeyleri. Jeoloji Mühendisleri Odası'nın ikinci tıbbi jeoloji kongresi verilerinden de yer alınarak yazdı. Yıllarca ödenecek yani Ankara'da başlayan sağnak, bahar, yağmurları belki havayı kısmen temizleyecek, partikülleri yere indirecek ama bu sefer de önünde toprağa kalmayan, betonlaşan şehir engel çıkıyor. Yani belediyenin istifası isteniyor. Ama hiç merak etmeyin bir yıl önce alışveriş merkezinin acil tıbbi müdahale ünitesi bulundurma şartı getirilmişti. Yeni ne? düşünülmüştü bu geçtiğimiz yani. sene. E, bu sene son gün 26 Şubat'ta artık her alışveriş merkezinde muhtemelen bir acil e, tıbbi müdahale merkezi var. O yüzden herhangi bir şekilde akut bir durumla karşılaşırsanız solunum yolları yetmezliği gibi dışarıda içeri girip hemen bu şekilde tedavi olabilirsiniz. Tabii, çok iyi olur bu. Valla alışveriş merkezi inşaatları var bu arada. Evet, Hala devam ediyor. İşte o da bu asbestli bina hava gaz binasının i̇şte tarihi yıkılıp diyorum. AVM yapılacak. İki şehir hastanesine teşvik verilmiş ama rakamlar tutmuyormuş. Bir <gülüyor> anetten Özgür Erbaş yazıyor. Yani olmamış. Neden peki rakamlar tutmamış dersin? Neden efendim? Yani İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin yatırım tutarı 2015 rakamlarıyla 758 küsur milyon dolar. Teşvik belgesine göre ise 1 milyar 700 milyon Türk lirası. Arada önemli bir fark var. Yani çok fark var. 300 küsur milyon Dolarlık bir fark, 400'e yakın. Bir de Kocaelişehir Hastanesi'nin yatırım tutarı 504 küsur milyon, 505 diyelim. Ama teşvik belgesine göre 900 milyon. Arada gene 400 milyon lira bu sefer fark var. Neden? Neden? Bilinmiyor. Ha. Kaynağı bilinmiyor. Demek Bunun öyle. cevabını bilemiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu arada... 3 Mart günü çıkan haberde şey dedi döviz kurlarının daha da ineceği kurda gerileme başladı dedi ben daha da ineceği kanaatindeyim bu konuda geldiğimiz nokta bunun sinyallerini veriyor demişti Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki EIT Ekonomik işbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi'nin ardından soruları cevaplarken sonra aynı gün Yurt içinde e, enflasyonun beklentileri aşması yüzünden kurda sert bir yükseliş 3.74'ü açtı diye bir haber vardı Cumhurbaşkanı yenilmiş yani ama absürdite sadece şeyde değil e, bütün yani Türkiye özgüsün alınmasıyla yerel tutamayız milli ve yerli değil e, Amerika'da da yaygın Obama ile ilgili Donald Trump ...telefonlarımı dinledi diye tweet atmıştı biliyorsun... ...Babama'nın... Evet. Ee, ...ama herhangi bir kanıtı bir göstermedi... ...benim bütün telefonlarımı dinledi demişti... Ee, ...sen o, o hayranlarından mısın bilmiyorum ama... ...bilim kurgu ve fantezi yazarı, korku e, kitapları da yazan Stephen King... ...bir tweet atmış... Sadece uh, o değil demiş Trump bunu da bilmeli diye atmış. Obama aslında Beyaz Saray'da saklanıyor dolapta demiş. Elinde, elinde de makas var demiş. Stephen Obama, King mi demiş bu? Evet oh. Stephen King. Demiş. O, hiç bir demiş zaman, yani. Hiçbir zaman gitmedi demiş. Dolapta dur, kalıyor ve elinde de hem de büyük harflerle yazıyor. Hani Trump da bazı şeyleri büyük harfle yazıyor ya. Evet. O da öyle yazmış işte. Öyle ona öykümüş. Eski istihbarat direktörü de Trump'ın bu telekulak iddiasını reddetmiş. James Clapper. Bu tabi Trump'a ağır bir darbe diye düşüneceksin. Ama öyle değil. Çünkü Düşün. James Clapper'da <gülüyor> haberde yok bu. Ee, yok böyle bir şey demiş. Göreve başladığı gün istifa etmişti. Ulusal istihbarat direktörü Ama kendisine senatoda sordukları zaman, sorguladıkları zaman biz kimseyi dinlemiyoruz demişti. Hı hı. James, Ed Snowden açıklamaları, sızdırmaları üzerine. O da yalan söylemişti. Yalan söyledi açığa çıkmıştı. Onun için kimin ne kadar yalan söylediği konusunda da tereddüdüm yok değil doğrusu. Stephen King'in başkan olarak Amerika Birleşik Devletleri de ilginç olabilirmiş. Takip edelim Steve Reis'i. Stephen King evet. ee, Irak ordusu Musul harekatına yeniden başladı bitiriyoruz artık siviller hızla bölgeyi terk ediyor Musul'da ölümden kaçış ve 45 bin olmuş kaçanlar korkmuş bir haber Somali'de bütün beklenen korkulan olmuş yani başlamış son iki günde 110 kişi açlıktan ölmüş günde 55 saatte 2.5 kişiye yakın insan ölüyor her saat 2.3 ki açlıktan ölüyor, korkunç bir kuraklık var, milyonlarca insanın açlıktan ölmesi tehlikesi var. Ürdün de Erdoğan'dan daha hızlı davranmış ve Türkiye'den 15 kişi idam edivermiş. vermiş, onu terörizm, beşi tecavüzden suçlu 15 kişi idam etmiş, insan hakları örgütleri de sert bir dille eleştirmiş. Münbiç'te de bayrak savaşı yani diyormuş milliyetin bildirdiğine göre. Amerika, Rusya ve Türk bayrakları dalgalanıyor. Da Elbabı Münbiç'e bağlayan M4 yolunda ele geçirilen yerlere ÖSO Türk bayrağı asmış. YPG'liler Amerikan bayrağı asılıydı. YPG'liler de Rus bayrağını göndere çekmişler. Yani özetle Amerika Birleşik Devletleri ve Rus bayraklarının karşısına Türkiye bayrağı asmış evet. gibi bir durum söz konusu. Yani yeni dünya düzeni olarak nitelendirilen bir durum varsa ilk meyvesini burada veriyor. Münbiç'te veriyor ve karşı karşıya gelinen noktada bu. Evet. Türkiye yani eski soğuk savaşta olduğu gibi sağa mı bakacak, sola mı bakacak? Rusya'ya mı bakacak, Amerika Birleşik Devletleri'ne bakacak? Gibi bir alternatif yok yani. Farklı bir şekilde düşünmek gerekiyor artık. Rusya'dan da zaten ilginç bir Münbiç açıklaması gelmiş. Münbiç bugünden itibaren Suriye ordusuna devrediliyor demiş. Hayırlı uğurlu olsun. Ama yapılan Rusya açıklama genel da şu. Rusya Genelkurmay Başkanlığından geliyor. Ee, şey bizim için bir problem yok dedi. Evet. Kim dedi için. bunu? Binali Yıldırım dedi. Evet. Yıldırım Suriye rejim güçlerinin Münbiç'e girmesi olumsuz değil. Demek. Hatta i̇şte. olumsuz da değil diyor olumlu. Kardeşim Esa'da böyle ramakkala. Evet. Geliyor kardeşim. Barzani ile Orta Doğu'nun hali Yugoslavya'nın dağılmasına benziyor. Bağımsızlık ilanı da yakın. Eli kulağında Kürt devleti Irak'ta. Ee, böyle işte bir de Mersin'de zabıta ekipleri bir, birini 20 yaşında bir delikanlı ele geçirmişler. Haydar Hamad Suriyeli kendisi kağıt topladığı arabaya el koymak istemişler. Vermemiş tek geçim kaynağı olduğu için. Vermeyince bir güzel dayak atmışlar zabıtalar. O da gözyaşlarına dert edilince gözyaşlarına boğulmuş. Tam olarak dert değil orada. Zorla elinden almaya çalışıyorlar şeyini evet. arabasını. O da arabasını bırakmıyor. Ardından halkın tepkisiyle karşılaşıyoruz zabıta. Burası önemli. Yani birçok Twitter hesabından yayıldı bu. Ama işte ikiye ayırabiliyorsunuz. Halkın tepkisini gösterenler ve göstermeyenler diye Twitter hesaplarını evet ve hayır gibi. Çünkü oradaki insanlar da eğer... Evet derseniz bunlar gibi olayları daha çok göreceksiniz ve hiçbir şekilde bitmediğini anlayacaksınız şeklinde açıklamalar da yapıyorlardı. Hmm. Halk arasında sokağın arasında kendi içinde bunlar da söyleniyordu. Ama bazıları kırpıyor. Bazıları kırpmadan bu dönemizin hmm. tamamını veriyor. Evet. Doğrudan i̇şte böyle durum. Ama. Yarın görüşmek üzere diyelim. Ve huzurlardan ayrıldım. Ben Deniz Ömer Madre, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekip huzurlarınızdan ayrılıyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. açık gazete